Çıkkastık. Kainat, bugün 10 Ocak, Cuma, yıl 2020, ay 1, gün 10, Kasım 64 1441, Hicri, cemaziyelevvel 15, 1435, Rumi Aralık 28 1. İnönü Zaferi, 1921 Çalışan Gazeteciler Bayramı Günün Tarihi, bugün Çalışan Gazeteciler Bayramı'nın 59. Kutlanış Yıl Dönümü'dür 75 yıl önce bugün 10 Ocak 1945'te teşrini evvel teşri Nisani kanunu evvel ve kanun misani aylarının adları Ekim Kasım Aralık ve Ocak olarak değiştirildi 11 yıl önce bugün 10 Ocak 2009'da büyük düşünür ve şair nazım Hikmetran çıkarıldığı Türk vatandaşlığına yeniden alındı günün sözü kelebek misalidir aşk anlamayana ömrü günlük anlayana bir ömürlük Nazım Hikmet Rahn. Büyük Saatlı Marif Takvimi It's Without only power, won't I, live, how I live? I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question: How you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front Depend on no one else to give you what you want. And you're on my feet. I Merhaba herkes Açık Radio. burası 94.9 ve Açık Gazete programı başladı haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz Ben Deniz Ömer Madra Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize destek veriyor Günaydın efendim Günaydın Açılışımızı Destiny's Child adlı gruptan Independent Women Yani Bağımsız Kadınlar adlı şarkıyla yaptık çünkü Galeano'nun Kadınlar kitabında da bağımsız kadınlardan sözcüklerle oynamalarından bahseden bir bölüm okuyacağız. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık Sözcüğün Üzerine Pencere Magda Lemonyi Gazetelerden sözcükleri Her boyuttan sözcükleri kesiyor Ve onları kutularda saklıyor Kırmızı kutuda öfkelileri Yeşil kutuda sevgi dolu sözcükleri Mavi kutuda tarafsızları Sarı kutuda hüzünlüleri saklıyor Saydam kutuda ise Sihirli olanları Bazen kutuları açıyor ve sözcükler istedikleri gibi karışsınlar diye hepsini masanın üzerine boşaltıyor. İşte o zaman sözcükler ona olan biteni anlatıyor ve olacak olanı haber veriyorlar. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Evet tarihte bugüne geçmeden önce bir de Zemheri fırtınasını e, doğa defterinden Deniz Gezgin'in derlemiş olduğu Kuşlar başlığıyla bu sene yayınlandı Oradan okuyalım 10 Ocak Cuma Zemheri Fırtınası Karakış bugün esen fırtınayla birlikte mevsimlerin arasına sokulur Kara kuzeydir. Kara kışta kuzeyli rüzgarların mevsimi. Kışın bu en soğuk günlerine zemheri denir. Yani uğuldayan kış. 22 Aralık'ta başlayan 40 günlük erbainin içindedir zemheri. 40 günlük çile derler ona ya da yalnızca çile ki bu Farsça'da zaten 40'tır. Kara çilende bu mevsimde boldur. Sisli havada incecik yağan yağmur yani. Kanun evvelde kanun değil kanun evvel. Kanunmuş efendim evet özür dilerim hmm. dışarıda da donlay var dikkatli olun belki onun etkisindeyimdir. Hmm. Tarihte bugüne bakalım Be 1520'de bugün Martin Luther kendi elindeki kopyayı papalık genelgesini papalık fetvası fetvasını yakmış bu Exsurge domine diye adlandırılan fetvayı Wittenberg'deki Elster kapısı önünde yakarak protestanlığın yani katolik dininin hakim olduğu hristiyan dininde büyük bir çığır açmış muazzam bütün yolsuzluklara enkizisyonlara vesaire karşı çıkan bir ...hareket başlatmış... ...1520'de bugün... ...1861'de... ...bugünse... ...Nuyen Duc tarafından... ...komuta edilen kuvvetler... ...bir sömürgeci karşıtı... ...gerilla hareketi... ...Güney Vietnam'da... ...Fransızların... ...teknesini... ...L'Esperance, Umut adlı teknesini batırmış... ...Fransızlar... ...büyük bir savaş kaybettiler orada... ...sömürgecilik savaşı... ...Vietnam dünyada tek başına hem önce Amerika şey önce Fransa sonra da Amerika sömürgeciliğine emperyal güçünün baskısına direnen ondan sonra da yine de kapitalizme teslim olmayı başaran ilginç bir ülke yani. Evet. 1932'de de bugün Tayland'da resmen meşruti monarşi olmuş. Böyle bir Havalardayız işte meşrutiyet meşruti monarşiden bahsederken de önemli bir şeyden de bahsedelim. Ee, İngiltere'de Britanya'da Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildikleri ve bundan böyle yılın bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri bir kısmını da Kanada'da geçirecekleri açıklanmış. E ne olacak o kadar helikopter eğitimi? Savaş helikopteri ...eğitimi almıştı prenseri. Öyle mi? Sıcak çatışmaya girmedim demiş. Hatta Afganistan'da da uçmuştu diye hatırlıyorum. Harry miydi o, evet. Harry'di, evet. Çift kraliyet ailesinde yenilikçi bir rol üstlenmeyi ve maddi bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmayı planladıklarını da belirtmiş. Sağ basından müthiş saldırılar geldiğini de belirtelim. Böyle nasıl yapar bunu diye. Evet. Zaten belliydi diyorlar. Annesinden belliydi diyanada prenses Dayana. Neyse bugün günkü dedikoduları şimdilik burada bırakalım. Bu nasıl dedikoduları şimdilik burada bırakalım? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da açıklamaları var. Engelli vatandaşların ve devlet korumasını alınmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi döneminde konuşmuş. Batı çöküyor demiş. Niye? Aile kurumu diye bir kavram kalmamış diye devam etmiş konuşmasına. Türkiye'de de evlilik dışı hayat biçiminin medya aracılığıyla özendirilmeye çalışıldığını söylemiş. Yani bizden bahsediyor. İnsanlara medya aracılığıyla evlilik dışı e, yaşam tarzını özendiriyor musunuz efendim? Kim haşa huzurdan <gülüyor> ben öyle şey yapar mıyım ya? E, medya diyor. Medya medya organı değil misiniz? Yani medya organının yani. <gülüyor> Biz alternatif medya'yız. Doğru. Değil o zaman kim? alternatif evlilik dışı yaşam tarzını mı? Yok yok, değil. Onlara Hiç, Hiç şey. şey. bulaşmıyoruz. Evlilik falan bizim gündemimizde programın gündeminde en azından yok. Ne Batı Batı dünyasını mı eleştirmiş? Batı medeniyetini. Kim evde kalıyor, kimi 30'undan sonra evleniyor demiş. Ya. Yapma ya. Evet, tepkiler gelmiş ama. Bu ekonomik kriz içinde 30'undan sonra bile evlenmek zor denil şeklinde sosyal medyada tepkiler var. Ama yani bir de zaten şey şeyde var ciddi bir başka sorun var. Onu da söyleyelim mi? Buyurunuz efendim yani anayasa hukuku profesörü Kemal Gözler İslam hukukunun değeri Laik hukukun kemirilmesi, İslam hukukunun eleştirisi ve savunulması başlıklı makalesinde ikinci yazı bu ikinci makale üst üste yayınladı Türkiye'de demokrasi nasıl adım adım gerilemişse laiklik de öyle adım adım geriliyor Türkiye'de nasıl ifade hürriyetimizi adım adım kaybetmişsek Laik hukukumuzu da aynı şekilde adım adım kaybediyoruz diye yazıyor. Örnekler getiriyor. İslam hukukunu eleştiriyor. İslam hukukunu da bazı ön yargılara karşı savunuyor. Yani e, resmi gazetede ayetler yayınlayarak İslam hukuku falan gelmez diyor. Faiz yasa yasağını değiştirmek mümkün değildir. İslam hukukuna antipatiyle yaklaşılmamalı ama onunla demokrasi olmaz diyor. Yani İslam ülkelerinde demokrasinin yaşamadığını söylüyor. Fakat evet. sen Batı dedin değil mi? Evet. Şimdi o zaman madem dedikodudan girdik devam edelim. Buyurunuz efendim. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sosyal medya üzerinden hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanan iki çocuktan Biri İstiklal Marşı'nın Tamamını Diğeri içinde Nurullah Genç'in 34 kıtalık yağmur şiirini Ezberlemesi ve Erdoğan'dan özür dilemeleri Şartıyla affedilmişler Şiir ezberletmek mi zorla Evet İlk defa. E Bu şiirleri kim seçiyor peki Kimin estetik algısına göre ya da kimin ideolojik şeyine göre, al, e, altyapısına göre ezberleniyor bu şiir? Yani... Devletin resmi şiirleri var mı? Türkiye ve İslami değerlere sahip olması. Sana yan bakan kuşun kanadını yolarım, gözünü çıkarırım gibi şiirler gibi mi? Arif Nihat Asya'nın yanlış hatırlamıyorsan. Yağmur şiiri var işte bu. Yani Profesör <gülüyor> Nurullah Genç'in... Ee, ve bu 30 yani istiklal maaşını ezberle özür dilediyorlar bir tanesi için ve E hakkında düzenlenen Van 1. Çocuk Mahkemesi uzlaştırma kapsamındaymış bu dosyayı Van Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırma bürosuna göndermiş 26 Kasım 2016'da çıkmıştı ceza muhakemeleri kanununa eklenen yeni bir hüküm suça sürüklenen çocuklar bakımından üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar uzlaştırma kapsamında. Bak bu bir uzlaştırma. Uzlaştırma mı? Evet, uzlaştırma, uzlaşma, uzlaştırma zamanı. Haber Türk'ten Feyzi Çakır'ın haberi bu ama e, biz Bienet'ten okuyoruz. Ve Van Cumhuriyet Başsavcı Uzlaştırma Bürosu Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ı bilgilendirmiş. İstiklal marjının tamamı da bayağı bir şeydir yani. on kıtadır, değil mi o? E, büyüktür yani. Sen ezbere biliyor musun? Hocam e, bu konulara girmeyelim istiyorsanız. E, ben sana o zaman... Okuyacak mısınız? Yağmur şiirini, naat bu aslında şiir değil. Naat? Naat. Yani peygambere övgü anlamına hı -hı. geliyor. E, şimdi bu şiiri mecburen senin de sabitle söylediğim gibi zorla ezberletiliyor. Şimdi şiir güzelse niye ceza olarak veriliyor diye soracaksın hı -hı, ama... Hı -hı. Seni de ilgilendiren Dinliyorum. bir bu. Beni de ilgilendiriyor. Evet can geçiyor içinde. Hadi bakalım. 36. Canı tatlı ya da can düşmanı gibi şeyler yoktur umarım. Yok. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü diyor. Mesela şiirin içinde, naatın içinde iki defa iki kere kan, üç kere kılıç, bir kere kalkan, bir kere ok geçiyor. Yıkmak Allah Allah. iki katil bir zindan bir mahkum iki defa geçiyor çıkar. Savaşçı nasıl gidiyor galiba? İşte öyle ama asıl büyük sen ne dedin demin Batıyla mücadele mi dedi? Batı ölüyor demiş yani Batı çöküyor demiş Hı. çünkü neden? Çocukları yokmuş. Öyle diyor. Yani daha doğrusu soyu devam etmeyecek. Evet. Ben onu anladım. Yanlış anlamış olsa olabilirim tabii her zaman olduğu gibi. Ee, tabii yanlış can. Şimdi bak sana 32. kıtadan bir şeyler okuyayım. 32 mi? En sevdiğim dokun. Buyurun. Damar damar seninle hep seninle de olsaydım batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Ya, evet. batıyı yıkmak için kılıç sende kabzasındaki bir dirhem gümüş oluyorsun anladın mı öyle Şimdi bitiyor tamam. zaten aşağı yukarı hı hı. tam öyle bitmiyor ama hı hı. evet öyle bitiyor 2002'de kaydedilmiş bunu kendisi müzik eşliğinde de okuyor böyle Erdoğan Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özbek'i 20 yaşındaki Berfin Özbek'i asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasının sağ gözünü kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çelte'de de zemberek sözlerle tepki göstermiş. Hmm. Ee, mahkemenin Çelte'ki hakkında verdiği kararı da eleştirmiş Erdoğan. Geçenlerde bir namussuz bir alçak kızımızın yüzüne kezza patıyor mahkeme 13 yıl ceza veriyor kızımızın gözü gidiyor kanunun en yüksek oranı bu şimdi diyorum ki bende. de. Bunu da bizim getirdiğimiz söyleniyor. Arkadaşlar diyorum siz neden kanun diyerek hep bize böyle cevap yolunu biliyorsunuz. Ben hak, hukuk, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku ve adaleti arayacaksınız. Diye devam ediyor. Tamam. Genç yaşta evlenmiyorlar. Çoğu 30'lu aşkın evleniyor ya da evde kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Demiş. Ama geçtiğimiz ay Mersin'de 6 çocuk annesi eşit tarafından bıçaklanarak öldürülen... Ee, Emine D diye geçiyor haberlerde 39 yaşındaki kadınından bahsedilmiyor. Evet ondan yani bahsedilmiyor. Aile kurumu içerisinde bu şiddetin olmadığı gibi bir durum söz konusu değil. Hatta istatistiklere bakarsak neyin ne olduğu da daha net bir şekilde anlaşılacaktır galiba. Evet peki ondan bahsetmişken madem ben de Mısra Özsel'den bahsedeyim. Buyurun efendim ondan da bahsedilmiyor çünkü Cumhurbaşkanı'nda ya da yetkililer tarafından yani Çorlu'daki muazzam kaza diyelim ya da katliam da diyen var yanetten yani bakarsak Çorlu'da tren katliamı oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Özsel sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle açılan soruşturmada dün ifade verdi ve Bugün de katliamda yitirdiği oğlunun doğum günüydü dün yani ve pek tabir vermek niyetinde olmadığı görülüyor. Korkutmak için açılan bir soruşturma bu diyor. Ben olmayan hiçbir şeyi söylemiyorum demiş Mısra Özel. Evet efendim. Mahkeme ne yaptıysa onu söylüyorum. Bu açılmış soruşturma ya da faciada hayatını kaybeden 25 kişiye ve arkada kalanlara hakarettir demiş Gerçek sorumlular yargılanana kadar ben mücadeleme devam edeceğim diyor. Hı. Yani şimdi şöyle ilginç bir şey. Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak nitelendiriliyor i̇şte Hakaretten açtık gidiyoruz yani. Ee, bir tweet atmıştı. Ee, Cumhurbaşkanı'na da hakaret olarak nitelendirilmiş. Adli yıl açılış töreninde 3 Eylül'de 2019'da geçen sene. Recep Tay Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın paylaşımını alıntılayıp e, devlet demiryolları yöneticileri nasıl yargılanmaz şeklinde yaptığım paylaşım bu olaydan 3 gün önce de katliamın görüntülerini paylaşıp sebep olan herkesin Allah belasını versin şeklinde tweet atmam diyor. Hı hı. Emniyet iki tweeti alt alta koyup Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim sonucunu ortaya çıkartmış. İki paylaşım arasında bağlantı olmadığını Cumhurbaşkanını hakaret etmediğimi söyledim Bu paylaşımı her üstüne alınan bana Soruşturma mı açacak demiş hmm. Mesela mahkemede şöyle ikinci soruşturma mahkeme heyeti Üç maymunu oynuyor diye yazmış Evet Nedir? Üç maymun ne demek? Gör, görmedim, duymadım Görmek kötüyü Söyletme Duyma değil. kötüyü Söyletme, Söylemek tutuyu. kötüyü evet. Yani mahkeme üç maymun oynuyor diye yazdığım için açılmış Mahkeme heyetine yönelik bir hakaret olarak algılamışlar ve bana maymun ifadesini mecazi anlamıyla mı yoksa gerçek anlamıyla mı kullandığımı sordular diyor Hakikaten herkes de dalga geçiyor herhalde Şeyde Mısra Hanım da demiş ki ben de bunun bir hakaretliği deyim olduğunu söyledim yani böyle bir deyim var bütün batı ve doğu toplumlarında da geçerli söz konusu ifadenin ağır bir eleştiri olduğundan bahsettim hı hı. mahkeme heyetinin sunmuş olduğumuz her şeyi görmezden geldiğini duyarsız kayıtsız kaldığını yani görme kötüyü işitme kötüyü söyleme kötüyü var ya evet. üç mamun o işte ee, ...yani e, bunu belirtmek için böyle bir deyim kullandığımı söyledim diyor... ...takipsizlik tabibinde de bulunduk ama süreç henüz sonuçlanmış değil... ...takipsizlik mi verilir yoksa davaya dönüşür mü bilmiyorum... ...benim kimseden çekineceğim yok... Hı -hı. ...paylaştığım her şey duruyor, silmiyorum diyor... ...gayet net... ...amaçları bir korku psikolojisi yaratmak... ...bugün orada ifade vermesi gereken kişi ben değilim... ...çorlu katliamına kim sebep olmuşsa... O kişi hakkında soruşturma başlatılması O kişinin ifade vermesi Gerekiyordu Artık emniyet güçlerinin benimle uğraşmayı Sevdiğini düşünüyorum Çünkü anayasa mahkemesi önünde yaptığımız Eylem sonrası hakkımızda açılmış bir dava daha var Polise görevini yaptırmamak Direnmek ve polisi darp etmek Suçlamasıyla ve 5 yıla kadar Hapis istemiyle yargılanıyoruz Mücadeleme devam edeceğim diyor Çok merak ediyorum Kim kime şiddet uyguladı hem psikolojik hem fiziksel şiddet uygulanan bizlerdik. Benim babam tüm gazetelerin, televizyonların önünde sediye ile hastaneye kaldırıldı. Ama o olayda bizim darp raporu almak aklımıza bile gelmemişken polislerin bize böyle çirkince davranması hoş olmayan ve Türkiye adına üzücü bir olay. Sonuçta ben olmayan bir şeyi, yaşamadığımız bir olayı aktarmıyorum hakkında açılmış olan bu soruşturma hayatını kaybeden herkese ve arkada kalan ailelerine çok büyük hakarettir diyor. Kınıyorum sadece. Herkesi adli görevini yapmaya davet ediyorum. Çünkü tüm sorumlular hala işinde, gücünde hayatlarına devam ediyorlar ve yargılanmıyorlar. Ben gerçek sorumlular yargılanana kadar mücadeleme devam edeceğim demiş. Evet efendim. Hikmet Adal'ın haberinden okuduk bir anetten. İlginç değil mi? Ya çok ilginç. Durumlar. ...genç yaşta evlenmiyorlar gibi bir durum yok. Skandallar içinde skandallar. Evet. Şimdi bugünün bir türlü haberlere de girme fırsatı da zor buluyoruz ama... ...bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Gazetecilerden bahsedeceğiz. Evet. 2019 basın özgürlüğü raporu yayınlanmış. Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Utku Çakırözer bunları yakından takip ediyor... Raporu hazırlamış mahkemeler yargıtayın yapılanlar gazeteciliktir şeklindeki kararına rağmen terör suçlamasında ısrarcı demiş milletvekili gazeteciydi köken olarak kendisi ve tüler pertici bir rapor 2019 basın özgürlüğü raporunda 108 gazeteci halen tutuklu 108 mi? Evet, dünya yani galiba dünyadaki en yüksek oran. En az 34 gazetecinin de darp edildiği şiddete maruz kaldığı söyleniyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Temmuz 2019 istatistiklerine göre de 11.157 gazeteci işsizmiş. Son 5 yılda basın kartı iptal edilen gazeteci sayısı 3.804'tür. <gülüyor> 15 Temmuz 2016'dan sonra 685 gazetecinin milli güvenlik nedeniyle basın kartı iptal edilmiş. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2003 ve 2018 tarihleri arasında 12.000'e yakın gazeteci hakim karşısına çıkmış. Böyle veriler de var. Sadece 2019'da 59 gazeteciye toplam 200 yıl ceza kesilmiş. 200'e yakın gazeteci hakkında yakalama kararı çıkarılmış. Böyle böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir mi? Bunu ben Erdoğan Geçerbirliği'ne tepki bir kere daha. Geç okun. de yani kime göre geç? O da var. Erdoğan'a göre bir geçiş. şey olabilir mi ya? Yani e, şeyi de söyleyelim çok acayip. Yani e, Türkiye dünyada en çok gazeteciyi hapseden ikinci ülkeymiş. Ben demin birinci demiştim yanıldım düzeltir özür dilerim. Birinci kimmiş efendim? Söylememiş. Yü... Bakalım. Bakalım hemen evet. bakalım. 172 gazeteci mahkemede haberlerini eleştirilerini savunmak zorunda bırakılıyor. En az 60 gazeteci gözaltına alınmış yarım milyon Türk lirasına yakın tazminat kesilmiş cezası en az 34 gazeteci sokak ortasında dar, darbe yemiş yani darp edilmiş dayak yemiş yani düpedüz ve 36.216 internet sitesi de yasak 36.000 küsür. ve şey de var yani internet yasaklarının tavan yaptığını Te, tü, televizyonların tek adamının Rütük olduğunu da söylüyor En az 250 gazetecinin işten çıkarıldığını ve istifaya zorlandığını Ve yargının da Adalete direndiğini Söylemiş o da önemli noktalardan biri Onla tamamlayalım 2019'da mahkemeler hem haber Hem eleştirinin suçlanamayacağı Yönündeki yargı reformu Yapıldı ya Hem de yüksek yargının adil ve özgürlükçü Kararlarına karşı direncin merkezi oldu Diyor Wikipedia yasağının... ...ifade özgürlüğünün ihlali olduğu yönündeki... ...anayasa mahkemesi kararına karşı... ...erişim engelini iki haftadır... ...kaldırmadı diyor mahkemeler... Evet. ...yani... ...yargı şeyi uygulamıyor... ...yüksek mahkeme Kararı. kararını... ...Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkemeler... ...yargıtayın... ...yapılanlar gazeteciliktir kararına rağmen... ...haberleri... ...köşe yazılarını eleştirileri... ...terörle suçlamakta ısrar ediyor... Sözcü gazetesi davasında yargı reformuna rağmen haberi eleştiriyi cezalandırmakta ısrar ediyor mahkeme. Yargıtay'ın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozmasıyla 10 yıl 6 ay hapisle cezasıyla tahliye edilen Ahmet Altan bir haftalık özgürlüğünden sonra yeniden tutuklanıyor. 1138 günlük hapisliği yetmemiş gibi 2 iki aydır ikinci kez tutuklu. Türkiye'deki mahkemeler uluslararası hukuk kararlarına karşı da Adaletsizlikte direniyor. Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 38 aydır devam eden tutukluluğu 14 aydır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal serbest bırakılması kararına karşı devam ediyor. Aynı şekilde sivil toplum kurucusu Osman Kavala'nın 26 aydır devam eden tutukluluğunda bir aydır ahim kararına rağmen inat ediliyor diye etraflı bir rapor vermiş. Çakır Efendim birinci Çin Çin İkinci Türkiye, üçüncü Suudi Arabistan dördüncü de Mısır baktığınız zaman bu, bu rakamlara nereden geldi diye soracağınız zaman daha doğrusu gazetecileri koruma komitesi tarafından verilmiş. Bu noktada şey de diyebilirsiniz şimdi Türkiye'ye Uygur Türklerinin Çinlerin uyguladığı politikalar nedeniyle insan hakları ihlallerine uğraması konusunda neden insan hakları dersi veremiyor Çin'e dediğiniz zaman Çin'de tabii ki diyecek ilk önce sen kendi ülkendeki olan duruma bak. O yüzden de sessizlik sağlanıyor. En son metrolarda böyle tek sıra haline gönderilen e, mahkumların Uygur Türk'ü olduğu söyleniyordu tek sıra halinde metronun içerisinde muazzam şeyler çıktı yeni haberler Kimle çıktı bu konuda Çin'le ilgili yalnız Uygur Türkleri değil orada yaşayan bütün diğer Müslüman Çin vatandaşları hakkında diğer azınlıklar hakkında tamamen zorlu zorunlu çalıştırma kamplarına gönderiliyorlar ve Çin fabrikalarında çalıştırılıyorlar e, democracy now'da e, dün yayınlanan son derece ilginç bir şey vardı New York Times açığa çıkarttı bunu Austin Ramsey e, diye birisi e, muhabir e, ve bir de Nuri Türkel diye Uygur Amerikan e, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Uygur Türk'ü Nuri Türkel de Uygur İnsan Hakları Projesi'nde ikisiyle yapılmış mülakat vardı ve Gizli çekilmiş filmler vardı. İnanılması güç, imkansız yani. Seyretmen gerekiyor. Seyrettiğiniz zaman şunu görüyorsunuz: ee, Tamamen şeyden alınmış. Hayat sanatı taklit ediyor. 1984 romanının Çincesi. Hı -hı. En büyük partidir. Her şeyimiz sevgili partimizdir. Ben tek adamdan bahsetmiyorum ama böyle şeyler. Tek partiden bahsediliyor. Tek partiden ve tek adam aslında Xi Jinping ama ondan fazla ondan da bahsediyor aslında. Partiyi sev, ülkeyi sev, Çin ulusunun ailesini sev ve şeye karşı gel diyorlar. Ayrılıkçılık yok, aşırıcılık yok, şiddetle karşı gel diyorlar. İnanılmaz şeyler oluyor ve hepsi büyük şirketlere çalışıyor. Bunlar biliyor musun? Büyük e, tekno şirketlerinin emrinde çalıştırılıyorlar ve Boğazdokluğuna neredeyse çalıştırılıyorlar. Hmm. Yani to toplama kamplarında çalıştırılıyorlar ama gerek e, şeyde iktidar e, çevrelerinden yani yetkililerden Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak en aşağı kademelere kadar Dışişleri Bakanlığı'ndan hmm. tek kelime edilmediği gibi iktidar yanlısı iktidara yakın kendisini hisseden medyada bir tane bile haber çıkmıyor bu konuda bize düşüyor yani demokrasinin navdan bakıyoruz new york times'dan okuyoruz öyle mi evet efendim çok acayip yani neyse böyle bir durum var şimdi e, bir ara vereceğiz ilk yarım saati kapatıyoruz ana haberlerin hiçbirine sıra gelmedi dün veremediğimiz önemli bir haberi de e, söyleyelim Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında bombalı araç saldırısı sonucu hayatını kaybeden At Subay Sinan Köse, uzman çavuş Erol Yanık, uzman onbaşı Halil Karakoç ve uzman onbaşı Fatih Akbulut da dün toprağa verildi. Resmi törenin ardından da memleketlerine uğurlanan şehitlere diyor. Son yolculuğunda binlerce yurttaş eşlik etti diyor. Savaşın ne korkunçluk ve bir şey olduğuna dair bir başka ürkütücü haber de bu. Bir de Paris'te 7 yıl önce katledilen 3 Kürt kadın siyasetçiyle ilgili açıklama yapan DTK, Demokratik Toplum Kongresi ve HDP yani Halkların Demokratik Partisi bu dava bitmez demişler. Bu da Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde Sakine Cansız Fidan Doğan ve Leyla Şalemez Anılmış 9 Ocak 2013'te Katledilmişti Paris'te MİT'de çalıştı MIT, e, MİT için çalıştı Milli İstihbarat Teşkilatı adına çalıştığı belirtilen Ömer Güney tarafından katledilenler Ama Ömer Güney'de e, Hayatını Hapiste Paris'te Kaybettiği için hemen kısa sürede Hiçbir zaman anlaşılamadı Bunun ne olduğu diye onu da belirtelim. İki tane böyle de önemli haberimiz vardı. Ondan sonra kapatalım. Libya ve İran uçak düşmesi meselelerini de birazdan tekrar konuşalım. O da bir muazzam bir esrar perdesine büründü. Tahran Hava Limanı'nda Hümeyni Hava Limanı'nda hemen kalktıktan sonra düşen uçak kim nasıl düştüğü Kaza mı yanlış hata mı belli değil pek açık kaste.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 Well, it took my baby, but it never will again, no, again. Train, train, coming down, down the line. Train, train. Well, let's bringing my baby, cause she's my, oh, oh, my, she's my, oh, oh, my, Hey, run, run, baby. Train, train Coming round, round the bank hey, run, run. Well, it took my baby But it never will again it Never will again Kral'dan. Elvis Presley'den dinlediğimiz ünlü şarkılarından bir tanesi daha onun Mystery Train Gizemli Tren 16 vagonluk bir trende gidiyorum ve uzun kara tren bebeğimi de götürdü gitti bir tarafa dönüyor şimdi de böyle yolun ötesinde kaybolup gidecek bir daha da göremeyeceğim diye giden bir acıklı şarkı ama yetiştirelim ...bir başka trende geliyor... ...acaba bebeğimi getiriyor mu... ...diye de ilginç bir şey... ...bebeğimi alıp götürdü sevgilimi... ...ama bir daha asla yapamayacak diye... Herman Parker Jr. sen Sam Phillips'in... ...sözleri ve şey... ...bestesi ait... ...bu ikiliye ait olan... ...Mystery Train'i Elvis Presley'den dinledik... ...85 yaşında olacaktı... ...8 Ocak doğum günü... ...1935 ama 1977'de e, 42 yaşında hayata veda etmişti. Rockabilly, rock and roll, pop, gospel, blues, country her dalda e, başarılı olan, çok başarılı olan gitar, vokal, piyano, bas gitar da çalan etkin bir etkin müzik yılları da 25 yılı bulan bir müzisyeninden bahsediyoruz. Evet efendim yine evlilik dışı bir ilişkinin ön plana çıkarıldığı batı uygarlığının çökmekte olan batı uygarlığının kültürel bir meyvesi olarak karşımızda billur gibi duran bir şarkıyla karşı karşıyaydınız. Ne diyor Erdoğan yeni nesil okumaktan ve duymaktan ziyade görmekten etkileniyor. Tabii bizden önceki nesillerine hepsi okumaktan etkileniyordu. O yüzden bu şekilde yönetiliyor ve bu şekilde yaşıyoruz. Bir başka ifadeyle bizler ne kadar örnek bir aile ortaya koyarsak çocuklarımız da benzer bir gelecek tasavvur eder. Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığınız pek çok sorunun çözümü aile kurumunun güçlendirilmesinde geçiyor demiş. Ama 23 kadın öldürülmüş galiba. Evet bu arada bir de şeyden bahsedelim ondan sonra ana haberlere geçebilirsek geçelim diyeceğim. HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı ana davada ara karar verilmiş mahkeme savcılıktan Demirtaş hakkındaki tutuklama belgelerinin istenmesine karar verilmiş kendisi de Edirne cezaevinden tutuklu bulunduğu yerden ses ve görüntü bilişim sistemi yani segbisle katılan dünkü duruşmaya Demirtaş sağlık sorunları ger gerekçesiyle mağazet bildirerek katılmamış fakat kendisine aynı zamanda Sodev yani Sosyal Demokrasi Vakfı tarafından 2001'den beri, 18-19 seneden beri düzenli olarak verilen İnsan Hakları Demokrasi ve Barış ve Dayanışma Ödülü, İnsan Hakları Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü bugün 10 Ocak'ta Taksim Hill Oteli'nde yapılacak 19'da düzenlenecek bir törenle verilecek. Demirtaş adına eşi Başak Demirtaş Alacak ödülün Gerekçesinde de şu ifadelere yer verilmiş 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe Girişiminin neden olduğu Olağanüstü hali fırsat bilinerek 2 Kasım 2016'da gözaltına alınıp Hapse konulan Selahattin Demirtaş'ın 3 yıl 2 ayı aşmış bulunan mahpusluğunu Bir siyasi tutsaklık olarak Görmekteyiz Seçici kurul Demirtaş'ın temel anayasal haklarının bu siyasi tutsaklık nedeniyle sistemli olarak çiğnenmesi karşısında aldığı insan hakları, demokrasi, barış ve özgürlüklerden yana tutumların Sodev ödülü adına zikredilen değerleri güçlendirdiği kanaatine varmıştır. Dayanışma ruhunu tesis etmiştir diyor farklı kesimler arasındaki ülkede demokrasinin ve barışın tecellisine toplumun farklı kesimleri arasındaki dayanışma ruhunun güçlendirilmesine istisnai ve kritik önemde katkıda bulunduğu belirtiliyor Tecici kuru böyle demiş hukuki değil siyasi gerekçeyle tutuklandığında hükmetmiş ve derhal serbest bırakılmasında talep etmiştir ahim ama uymamak için yapılan şeyler var şimdi mahkeme zaten bakalım tutuklama belgeleri istensin mi diyor Almanya'da e, Merkezi Uluslararası İlerici İttifak Progressive Alliance olan <gülüyor> 2019 özel siyasi cesaret ödülü de bu yıl HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a verilmişti zaten. Bu haberleri de hatırlayalım. E, halkımızdan aldığımız azıcık cesaret varsa onu kullanmaya çalışıyoruz demişti Selahattin Demirtaş da tutuklu olarak. Ayrıca e, Almanya'dan da o ödülü almıştı. Bana layık gördüğünüz siyasi cesaret ödülünü direnen Kürt ve Türk halkı başta olmak üzere Türkiye'deki tüm halklarımıza armağan ediyor. Bu ödülü Türkiye cezaevlerindeki kadın yoldaşların başta olmak üzere tüm siyasi tutsaklar adına kabul ediyorum demişti. Bu e, jüride de barış üslubunu koruduğu da belirtiliyor bu son ödülde, Sodev ödülünde. Yani yaşadı, maruz bırakıldığı insan hakları ihlallerinin ve bunların sonunda yaşadığı tahribatın ağırlaştığı bir yıl olmuştur. Buna rağmen Demirtaş barış, demokrasi ve dayanışmayı sakınan sorumlu tutum ve üslubunu korumakla kalmayıp güçlendirmiştir de diyor. Ve te, halkın temel demokratik süreçlere katılımının sağlanması ve Türkiye'de demokrasi, barış ve dayanışma hattının bu yolla tahkim edilmesi yönündeki dikkate değer kişisel çabası kendisini bir parti ya da siyasi harekete aidiyetle anlamlandırmanın ötesinde aşkın bir konuma taşımaktadır diyor bu faktörleri göz önüne alarak tercih etmiştir bağımsız jüri üyeleri arasında yer alan isimlerden bazıları şöyle Arzu Çerkezoğlu Can Atalay, Eren Keskin Yoanna Kuçuradi, Kadri Gürsel Türkan Elçi, Zülfü Livaneli Doğal jüri üyeleri ise de Ertan Aksoy, Sodev Başkanı, Onursal Başkanı Ercan Karakaş, Eski Başkanı Babür Atila, Sodev Eski Başkanı Erol Kızıl Elma ve Sodev Eski Başkanı Aydın Cıngı. Böyle de bir durum var. Demirtaş zaten daha önce yaptığı konuşmada da tahliyesine karar verilen ana davada savunma yapmaya devam ederken de Keşke konuşmalarımızı hayata geçirebilecek gücümüz olsaydı diyor konuşmalarımın tamamı ya çarpıtılmış ya da onlardan cımbızlama yapılmıştı diyor büyük hı hı. bir skandali kendisine göre ifşa ediyor ama serbest bırakılmadı sana yağmur naatını okuyayım mı ister misin yani ilk yarım saatte okudunuz ikinci yarım saatte farklı bir şey okursanız daha uçuma gider var mı yok Saatli Marf Takmeli'de yok <gülüyor> Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de TMOB'da Yeni Şafak gazetesine açtı. Tazminat davasında kazanmış. Ve yani şöyle yazmıştı. Skandallerin odası TMOB, skandalların odası TMOB, DHKPC ve PKK'yı yansıtan yeni logosuyla dikkat çekti ifadelerini kullanmış ve bir Türk bayrağı bile yoktur demiş diye yazmıştı. Ama Yeni Şafak mahkum olmuş bayağı 2000 liralık manevi tazminatı faiziyle birlikte kim ödeyecek? Gazetenin sahibi Ahmet Albayrak ve muhabir Ahmet Fatih Erduran. Kırmızı Ertuğrulan. tema üzerine sarı e, tım apyazısı var bunda. Galatasaray da aynı şekilde o zaman nitelendirilmesi gereken kurumlardan biri oluyor bu ilişkiler. Ama, içerisinde. ama onu hakaret saymamışlar işte. E, böyle bir... Çin Çin Halk Cumhuriyeti de aynı şekilde belki DHKPC'yi çağrıştırıyor olabilir. Eski Sovyet Evet, Sovyet Vietnam Sosyalist, bahsediyoruz Cumhuriyetler bugün. Cumhuriyetler Birliği, Vietnam, Vietnam, evet hepsi. Şimdi, evet, artık haberlere girebilir Evet, bu, lütfen mi? buyurun efendim. 10 dakika kaldı bitmesine. Ee, Tahran'daki bu kazanın durumu konuşuluyor. Newsweek, İran, Ukrayna uçağını muhtemelen yanlışlıkla düşürdü diye bir haber vermiş Amerikan. Newsweek dergisi Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna hava yollarına ait Boeing 737-800 tipi uçağın İran tarafından atılan bir füzeyle düşürüldüğünü iddia etmiş. 176 kişi paramparça olmuştu. Gerçekten de çok tuhaf bir kaza. Yani herhangi bir havalandıktan kısa süre sonra düşen uçağın enkazı bugüne kadar gördüklerim arasında en fazla parçalananlardan biri belki de birincisi olduğunu söyleyebilirim kendi kişisel gözlemim yani çok meraklısı değilim bakmıyorum ama gözüme çarpanlar arasında <gülüyor> yani şey kalmamış en büyük parçası böyle şu kahve fincanı kadar filan evet. yani Rusya yapımı TOR M1 hava savunma sistemi tarafından muhtemelen yanlışlıkla hedef alındı diyor belki bunun ayrıntılarını da sizin öneyle de biraz konuşma fırsatımız olabilir. Yani uçağın Ukrayna'da vatandaşları da vardı çok sayıda. Uçağın füzeyle düşürülmesi, insansız hava aracıyla çarpışması, terör saldırısı ya da uçak motorunun patlaması gibi. Dört şeyde e, inceliyorlarmış Ukraynalılar. İçeride ama İran, Ukrayna uçağı havada alev aldı ve dönmeye çalışırken düştü diye bir açıklama var. Sivil Havacılık Kurumu Başkanı da havalimanı bölgesinden ayrılmak için önce batıya döndü, sorun çıktı, sağa döndü ve havalimanına geri gelmeye çalışırken, çalışırken düştü demiş. Ee, Kanada'nın bu konuyla alakalı açıklamaları önemli. Çünkü e, düşen uçakta 63 Kanada vatandaşı bulunuyordu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da elde edilen kanıtların ...Tahran'da düşen uçağın İran tarafından muhtemelen yanlışlıkla atılan bir füzeyle vurulduğunu gösterdiğini söylemişti. Evet. Yani kendi vatandaşlarını ilgilendiren bir olay aynı zamanda. Kanada neden bu konuyla alakalı açıklama diye yapıyor. Ukrayna'da öyle. Evet. Cevabı bu galiba. Ama diyor ki şey, İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan düşen uçak açıklaması var, vurulmadığına dair elimizde delil var demiş İran Sivil Havacılık Kurumu o zaman o delili göstermesi evet. bekleniyor tabii. Bu da Sputnik'in haberiydi. T-24'ten aldık biz. Yani e, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na, isneye ya yaptığı açıklamada uçağın füzeyle vurulduğunu ispat edecek hiçbir delil ya da bulguya ulaşmadık. İkna edici deliller var vurulmadığına dair. Basınla paylaşma ve söylentileri reddetmeye hazırız diyor ama... Yapmamışlar anladığım kadarıyla. Ne kadar önemli savaş ve çatışma durumlarında sivil avacılığın ne kadar kırılgan olduğunu gösteren ikinci olay bu. Bundan bir öncesi de yaklaşık 3 sene önce tekrar bakmak lazım tarihine. Ukrayna'daki devam eden iç savaşta Donetsk bölgesinde uçan Hollanda'dan Endonezya'ya giden Filipinleri miydi? Endonezya'ya giden uçağın e, havada vurulması olayıydı. O konu da tam olarak araştırıldı. İran, araştırıldı ama ceza verilmedi. Kimseye evet, ceza verilmedi. İran uçağını da işte onlar İranlar hatırlatıyorlar ya eski Amerika Birleşik Devletleri e, sivil yolcu uçağını düşürdü. Şimdi e, 170 gibi bir rakamda şimdi hatırlamıyorum ama bunu açıkladı İranlılar da yani o da gene savaş gerginlik durumu savaşa giden durumlarda. E, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İran konusunda uçağın düşürüldüğü iddiası Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır demiş haber global genel yayın yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın konuğu olmuş eşit ağırlık özel programında canlı yayında konuşmuş burada yani Orta Doğu'da vekalet savaşlarının getirdiği noktayı gösteriyor bize diyor ve aslında yapılması gereken Vekalet savaşlarında Orta Doğu'nun kurtarılması, burada aktif olması gereken ülke Türkiye ve İran'dır diyor. Evet. Hemen düzeltmemi de yapayım. Ukrayna'da 5 yıl önce düşürülmüştü. Endonezya değil, Malezya yollarına ait uçaktı. Ve yürütülen e, soruşturma ilişkin yeni bilgiler de geçtiğimiz Kasım ayında ortaya çıkmıştı. Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi... Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in yakın danışmanlarıyla Ukrayna'daki ayrılıkçı grup arasında telefon görüşmelerinin uçağın düşürülmesiyle ilgili yeni soru işaretlerini doğurduğunu söylemişlerdi geçtiğimiz Kasım ayında. Bu arada İdlib'de ateşkes ilan edildiği açıklandı. Ne ateşkesi? Rusya tarafından. Devam etmek olan çatışmalar vardı ya evet. Suriye'de. Eh, yani iyi diyelim. E, şeye de kısaca bir an için dönecek olursak. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın konu iken Kanal İstanbul Tayyip Erdoğan'ın rant projesidir demiş. Men Adası hesaplarına ve tank palet fabrikası tartışmasına da değinip hesabını veremediğiniz mal varlığına sahipseniz egemen güçlerin tutsağı olursunuz demiş. Öyle bir açıklamada yapmış. Bu arada bıçak kazası filan derken kaza mı yoksa kasıtlı mı ya da nedir bilinmeyen bir başka çok önemli kazadan bahsedeceğim. Zeyna Lüle yazıyor T24'ten. Asrın projesi patlamış. Hangi Asrın projesi patlamış? Asrın projesinden bol ne var bizde? Hangisinden bahsediyorsunuz? İlk, Marmaray'dan ilk, bahsediyorsunuz, Kanal İstanbul'dan mı bahsediyorsunuz? Hayır, KKTC'ye giden su borusundan bahsediyorum. Patlamış mı? Su borusu mu patlamış. Su borusu patlamış. Nasıl Mersin'deki yani? Ala Köprü barajında tutulan suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşıyan boru patlamış. O zaman asrın projesiydi 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle hayata geçirilen projede asrın projesi patlamış onarılması güç bir durum yaşandı diyor. Türkiye'den KKTC'ye ya da KKTC'ye su temin projesi olarak 2013'te başlatılan su taşıma işlemi deniz altına döşenen borularla iki yılda tamamlanmış. Anamur'dan döşenen borular denizin 250 metre altına indirilmiş. Neden asrın projesi diyorlar? Çünkü denenmemiş bir tekne, teknoloji. Fakat sahilden 5 mil açıktaki yani 7-8 kilometre açıktaki boruların dipten koparak su yüzüne çıktığı ve patladığı bildiriliyor. Aman yarabbim. O Borularla ben petrol taşınacağını ileride bunun e, çalışmalarının fizibilite gibi Olur, işlerinin yapılacağını şey düşünmüştüm de. ama değilmiş. Deniz sadece. dibinden kopmuş boru içinde tatlısı olduğu için deniz yüzeyine çıkmış. Tatlısı daha hafif ya. Öyle değil mi? Herhalde. Bilmiyorum yani fizikten anlamıyorum ama Tatlı su olduğu için deniz yüzeyine çıkmış T24'ün ulaştığı görüntülerde Deniz yüzeyindeki borudan Oluk oluk su akarak denize karıştığı görülüyor Kopan borunun bulunduğu alanın Mersin güzergahı üzerinde olması nedeniyle Gemi trafiğini de etkilemesi bekliyor Oraya da bir kanal yapalım Ne kanalı? Kanal Akdeniz Kanal olmaz o Uzatılmış Marmara gibi bir şey yapılması kanal lazım Kanal Kıbrıs var. Kaka mi? Ana Anamur Kıbrıs. Yine Kıbrıs. Anamur mu? Anamur. Anamur'dan mı çıkacağız yola? Evet. Hadi bakalım. Anamur'dan Merak ediyorum zaten. Yola. Yola. Bakarız. Lefkoşa. Anamur Lefkoşa. Nasıl? Olur. Ben Anamur'a tamam. Peki e, şeyde İran'daki bu dönersek İran'ın Irak'taki iki Amerika Birleşik Devleti üstüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandığı da New York Times gazetesi tarafından verilmiş. Irak'taki Amerikan üstlerinden Erbil ve Ain El Esad'a düzenlenen füze saldırıları öncesi son 3 saatte Beyaz Saray'da neler yaşandığını aktaran bir haber yayınlamış New York Times ve istihbarat gelmiş. Tam 14'te salı günü yara saatle 14'te istihbarat geldi. Önümüzdeki saatlerde İran'ın Amerikan askerlerine yönelik bir saldırı düzenleyeceği neredeyse kesin demiş. Modern savaşlar böyle olur Aslında akıllıca bir şey. Yani satranç oyununu icat ettiği iddia edilen hatta yani kuvvetle muhtemel olan İranlıların böyle hamle yapması muhtemel böce Beyaz Saray yetkililerinin saldırılar öncesi önlem almak için vakitleri olmuş ki İran böyle diyor zaten. Ee, Uzay ve Havacılık Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade de bunu söylemiş. Yani BBC'den ve e, Biyanet'ten okuduğumuz haberlerde salı gecesi gerçekleştirilen saldırıların amacının Amerikan askerlerini öldürmek olmadığını, can kaybına yol açmak değil... Amerika'ya askeri hasar vermek olduğunu amaçlarını söylemiş. BBC Türkçe'nin Fars Haber Ajansı'ndan aktardığı haber bu. Ve doğruluyor iki haber BBC'nin haberiyle beraber. Yani Beyaz Saray e, ya da Beyaz Ev yetkililerinin saldırılar öncesi önlem almak için vakitleri olmuş. Yani New York Times bu haberini de esaslı röportajlara söyleşilere dayandırmış mülakatlere. Washington ve İran'daki şey Irak'taki ...mevcut ve emekli... ...Amerikalı siyasi ve askeri yetkililere göre... ...böyle... ...üç saat sonra İran'dan fırlatılan... ...balistik füzelerde tam... ...Süleymani'nin öldürüldüğü saatte... Evet. ...dakikada... ...başlatılmış yani sembolik olarak... He, ...her şey hesaplı yani... ...dolayısıyla bu haberin doğru olması çok muhtemel... ...ama İran devrim muhafızlarından... ...yeni bir açıklama var onu da söyleyeyim... ...daha sert intikam yakında demiş... Abdullah Aragi İran devrim muhafızları komutanı Irak'taki Amerikan üçlerine füze saldırısı düzenleyen Irak İran'ın yakında daha sert bir intikam alacağını da söylemiş bu da Reuters haberi T24'ten aktarıyoruz Tasnim haber ajansında yer almış bu açıklama Donald Trump'ın akşamki açıklamalarından sonra yapılmış Donald Trump ne demişti ee, benim şüphelerim var demişti evet. uçak konusunda da İran'da düşen yolcu uçağına ilişkin açıklaması çok kötü bir hissim var demişti yanlış hesaplamıştım böyle de bir açıklamalar var ee, bu konuları tartışmaya devam edeceğiz zaten bu arada Haftar'dan bir açıklama var Libya Ulusal Ordusu Lideri Halife Haftar General Hatta kimileri de mareşal diyor bildiğim kadarıyla Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını reddettiklerini duyurmuş. Bu da önemli bir gelişme aslında. Sputnik'in haberi bu. Sputnik Haber Ajansından Haftelin yaptığı açıklamada Libya Ulusal Ordusunun Rusya ve Türkiye'nin ateşkes inisiyatifini olumlu karşıladık ama Trablusse yönelik saldırıları sürdüreceğiz demişler. Libya Ulusal <gülüyor> nasıl anlamadım? Ateşkes içerisinde olumlu karşıladık ama biz saldırılarımıza devam evet, edeceğiz. Diye. Aynen böyle. Güzel. Sputnik'in haberi bu. Yani deliller var elimizde. Uçağı, uçağın düşürülmediğine dair deyip açıklamamak gibi bir şey bu da işte yani her şey tamamen artık absürdite yani Ama yani artık alışkanlık hayat, haline geldi sanatı taklit ediyor öldürülen Cemal Kaşıkçı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde de çeşitli veriler olduğu da bunun açıklanacağı da söylenmişti Türkiye tarafından ama onlar açıklandı mı <gülüyor> o bilgiler de açıklanmadı yani yeni diplomasinin tarzı bu galiba elimizde bir şeyler var ama açıklamıyoruz belki eskiden de öyleydi de ben yeni fark etmeye başladım efendim İşin özü bu galiba. Elimizde bir şeyler var ama söylemiyoruz. Söyleyebiliriz. Söyleriz, söyleyebiliriz. Yani kara kutuyu da veremeyiz diyorlar mesela, değil mi? Yani Kanada'ya da Boeing şirketine de vermek zorunda değiller. Ya Amerika Birleşik Devletleri de mesela İran büyük elçisi şey dışları bakanını kabul etmiyoruz, vize vermeyeceğiz diyor mesela. Böyle bir hakkı olmadı halde ama olmadı. hiçbir şey olmuyor. Birleşmiş Milletler'de siz bizim toplantımıza, uluslararası antlaşma, bütün ülkelerin uyduğu taraf olduğu anlaşmaya nasıl uymazsınız demiyor. Birleşmiş demiyor. Milletler'de bir açıklama yapmıyor. Harika bir durum. Yani şey de öyle demişti. Halife Hafter olumludur ateşkes inisiyatifi Rusya'yla Türkiye ama biz Trablus'a yönelik saldırılarımızı sürdüreceğiz demiş. Yani gülüyorum ama bu biraz da asabi bir gülüş. Hafter güçlerinin kontrol alanlarını Trablus Sirte ve Misrata'yı da dahil edecek şekilde genişletmek üzere operasyonlara devam ediyormuş. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti denen şeyin lideri de kuruluşun Feyz Sarraj ya da Serraj Rusya ile Türkiye'nin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini duyurmuştu. Böyle bir durum var. Evet. Ya Çünkü, bilmiyorum ben Halife Haftar ismini e, 2019 yılının e, Temmuz ayında düzenlenen Libya'daki göçmen kampına düzenlenen hava saldırısından bu yana en az 54 ölü olduğu söyleniyordu o zamanlar. O zamandan o saldırıdan beri güvenmiyorum. Mültecilerin olduğu kampa doğrudan saldırı yapabilecek nitelikte olduğu da söylenenlerse, söylenenler arasındaysa biraz diğerlerine güveniyorsun mı? sen. Hangilerine? Diğer geçiş diğer hükümetine, Birleşmiş Milletler Diğerleri. tarafından atanan geçiş hükümetine mi? Evet, onlara ve Vladimir Putin'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evet. ve Bilmiyorum bir başka Kaddafi ile karşı karşına mı kalacağız Bir general gidecek yerine başka bir general mi gelecek Mısır'da Kadda, olduğu gibi Mısır'da Fett, Fettah El-Sisi o başka bir durum Çok fena e, Düşman ilan etmiş Durumda e, Türkiye'yi de o, o da Sisi ee, ve yani Fransa'da var ama Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları Mısır'ınkiyle birlikte Libya konusunda Ankara'yı suçlayan bildirisi çıkmıştı ee, muta toplantı yapıp İtalya yanaşmamıştı galiba bu mutabakata evet. bir tek evet bir tek Kahire'de yayınlanmıştı bildiri Kahire'den bütünüyle gerçek dışı demiş Ger yani olmamış böyle bir şey böyle bildiri yayınlandı. Yok onu demiyor herhalde, değil mi Türkiye Dışişleri. Bunu diyor olamaz. Yayınlanmış çünkü. Şey bütün diyor, değil, gerçek dışı tezlere dayanıyor. Mısır'ın şey. Dışişleri Bakanı, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı ile beraber Türkiye karşıtı açıklama yaptı diye de geçiyor. İtalya da var galiba. Bilemiyorum. Çok karışık ortalık. Öyle evet, evet. anlamıyorum öreneceksiz hep birlikte ben de aşağı yukarı bir 40 yılımı finam verdim bu işleri anlamaya uluslararası ilişkileri hiçbir şey anlamadığımı yakında anlamak bakalım belki sen anlarsın gençler sizler anlar. anlar. evet Avustralya yangınlarına da kısaca değinelim sert rüzgar ve aşırı sıcaklar nedeniyle zor Hı. gün hatta zor günler bekleniyormuş BBC'nin yaklaşık dört saat önce gelen haberinden ve eylül ayından bu yana süren bütün kata boyunda süren yangınlarda boğuşan Avustralya'da yüksek sıcaklık ve sert rüzgarlar Scott Morrison'da başbakan cuma günü doğudaki eyaletler için zor bir gün olabilir demiş o da bu arada da binlerce deveyi de katledeceklermiş itlaf edeceklermiş evet develer su arıyorlar çünkü ama su yok ee, Avustralya'daki canlılara karşı yapılan bu e, itlaf hareketleri yeni yeni dikkate gelmeye başladı. Ama bundan önceki günlerde, aylarda, senelerde de özür dilerim hepsini saydım ama e, kangurulara karşı büyük bir kıyım planlaması vardı ve serbestisi çıkarılmıştı. Nüfusun çok fazla arttığı gerekçesiyle hmm. ee, anneler öldürüldükten sonra keselerinden çıkarılan yavru karın, kangurular da Duvara vurularak öldürülüyordu. Onun gibi o videolar yansımış. Şimdi binlerce deve yani. öldürülecekmiş. Çünkü içecek su arıyorlar ve çok aslında en trajik durumu şu aborigin denilen yerlilerin asıl o bölgenin binlerce yıllık sahiplerinin belki de herkesin atası sayılabilecek insanların yaşam alanlarına girmek zorunda kalmışlar. Onlar da yerli hayvanlar değil biliyorsun. Başka Afganistan'dan, İran'dan filan yerleşen hayvanlar Osmanlı'da olabilir. Ama, evet evet tabii. Olabilir. Ee, yani daha öncesinden herhalde geliyor ama ne zamandan bilmiyorum. Evet e, develer sokaklarda dolaşıp su arıyormuş. Çocukların güvenliğinden endişe ediyorlarmış. Aborijinler de çok feci bir durum. Ama yani. hiç merak etmeyin e, harekete geçilmiş. İnsan Hakları İHH Türkiye Merkezi İHH e, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Ülkedeki partner kuruluşlara temase geçmiş ve develeri vurulduktan sonra daha doğrusu vurulmadan keserek e, fakir fukaraya dağıtmayı planladıklarını ha açıklamış. İyi o zaman tamam rahatladım şimdi. Etirleyeceklermiş yani öldürüp. Evet ve son haberi de veriyorum. Günün belki de tek iyi haberini veriyorum. Yani tek iyi değil tabii bir sürü de cesaret ödülleri, basın özgürlükleri ilgili açıklamalar falan var. İklim hareketi doğrudan doğruya Wall Street'i e hedef almış. Çünkü tek fosil yakıt endüstrisinin konuştuğu tek dil, bildiği tek dil paradır. Biz de onu hedef alıyoruz demişler. Büyük bir kampanya başlıyor. Wall Street'in, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük şirketlerinin bulunduğu, borsa'nın bulunduğu sokak, maliye merkezi iklim yıkımını destekliyor. Buna karşı izliyorlar ve üç şeyli bir chase... JP Morgan Chase bankasının BlackRock şirketini ve Liberty Mutual adlı sigorta şirketini büyük sübvansiyon ettikleri için destekliyor. Bütün gruplarda işin içine girmiş yeşil gruplar, çevre grupları. Bakalım ne olacak? Iklim hareketi büyük bir karar almış durumda. Onu takip edeceğiz. Şimdi ara. Açık kaste. Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba, merhaba Merhaba, günaydın Sezin Hanım Günaydın Can Bey Evet, nedir durumlar şimdi? Ya şu şey çok ilginç aslında bu Metropol'ün Medya yönelik araştırması tam da bugün çalışan gazeteciler günü olduğu için. İstersen ondan başlayalım Metropol'ün Twitter hesabında da yapılmış bir rapordan. Evet, yani bu hakikaten de enteresan bir rapor. Çünkü aslında diğer bulgularla, alo duyuyor musun? Evet, duyuyoruz. Biliyorsunuz. Ee, diğer şimdiye kadar bazı araştırmalardan bahsetmiştik. İnsan hakları konusunda, çevre konusunda, kadın cinayetleri konusunda ve medya konusunda olan araştırma da aslında onu tamamlıyor. Söyle evet. ki e, halkımızın medyaya karşı da büyük bir e, aslında e, ilgisi var. Yani, ilgisi var derken e, medyayı demokrasinin çok büyük bir parçası, destek kaynağı olarak görüyorlar. İşte bu, bu bence başlı başına çok önemli bir tolgu. Bizim evet. okuduğumuz şeyde bunu bunca yıldır siyaset biliminde de aşağı yukarı bunu öğren Yani bağımsız bir medya olmadan demokrasinin gerçekleşemeyeceğini, batı yani gelişmiş demokratik ülkelerin ana şartının bu olduğunu da bilirdik. Bunu doğruluyor aslında. Evet yani mesele Türkiye'nin kendisinde, insanlarda değil. Mesele Türkiye'de bir takım şeylerin yaşanması e, durumuyla ilgili yani e, bu siyasetin kendisiyle ilgili daha çok. E, şimdi şöyle bir şey var bu e, niye çalışan gazeteciler günü önce bir, e, şey, biraz tuhaf bir e, şey gibi gelebilir. Evet. E, e, çünkü e, çalışmayan gazeteciler e, çok daha fazla olduğu için bu dönemde e, şaşırmayalım çünkü e, aslında işler 1960'lardan başlıyor ve e, gazetecilerin haklarının e, 1961'de güvence altına alınması onun arkasından da size bu e, gazeteciler bayramı iken 10 Ocak e, 1971 tabii askeri müdahaleyle haklar geri gidiyor alınıyor ve o, e, o dönemde daha da o şeyde o dönemde e, Muhtıra sonrası ve ondan sonra da 1971'de haklar geri gelince, geri alınabilince mücadeleyle çalışan gazeteciler günü oluyor. Bu o zamandan bu yana da e, özellikle işin emek kısmına, çalışma kısmına vurgu yapmak için e, hep bu söyleniyor. Yani çalışan gazeteciler deniyorsa bunun bir sebebi bu. E, şimdi ya yani Metropol'ün araştırmasına dönersek bir kere %80'li rakamlarda hep aslında... Medyanın demokrasinin ne kadar önemli bir parçası olduğu ile ilgili veriler var. Bu her şeyden çok önemli. Yani insanlar e, de, demokrasiyi desteklemek için medyayı bir elzem parça olarak görüyorlar. E, ve burada e, bu işte mesele basına güvenin çok düşük olması. E, dünya genelinde de aslında böyle bir durum var. Medyaya güven çok düştü. E, bunun sebebi de tabii ki yani medyanın e, çok manipülatif şekilde kullanılması her şeyden önce. Medyanın bir siyaset aracı olarak Bütün dünyada kullanılması Ama tabi e, Türkiye'de ekstra ekstra Böyle bir durum var İnsanlar da bunun gayet farkındalar Ben de e, Türkiye'ye döndükten sonra Bir takım katıldığım araştırmalarda da Hep bunu gözlemledim İnsanların mesela odaklı çalışmalarında vesaire Hep dile getirdikleri Böyle e, bir e, şikayet durumu vardı Yani kimse aslında e, Çok fazla medyaya kulak vermiyor Kim olursa olsun evet. Bu önemli bir şey Şimdi metropolinin rakamlarını bir tekrar geri dönersek Lütfen. Şimdi Demokrasinin sağlıklı işlemesine katkıda bulunmak Medyanın rolü, rolü oldu, Rolünün önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela sorusuna Toplumun yüzde seksen beş Evet diyor Toplumun ülkeye ilişkin konularda Doğruya bilgiye ulaşmasına yardımcı olmak Yani medyanın bu konudaki Rolünün önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Yani medyanın bunu sağlayan başlıca araç olduğunu düşünüyor musunuz aslında? E, bu sorunun arka planındaki düşünce. %80 evet diyor. Toplum namına siyaset kurumunu eleştirmek ve denetlemek. %82 evet diyor. E, tarafsız ve objektif habercilik yapmak da tabii medyanın başlıca görevi zaten ve %85'ye yakında bunun e, medyanın asli görevlerinden biri olduğunu düşünüyor. Evet yani evet. bu genel ortalama olarak dörtte üçün çok üzerinde yüzde seksen beş hatta yüzde doksana doğru yaklaşan rakamlar var. Hem şaşırtıcı hem de olumlu anlamda şaşırtıcı denebilir. Çünkü demokrasiye olan inanç ve medyanın bağımsız ve tarafsız bir medyanın demokrasinin yerleşik demokrasinin işlemesinde hayati rolünü Türkiye'de halkın yani en azından bu araştırmaya cevap verenler açısından büyük çoğunlukla e, güven verdiğini, e, demokrasiye ve bağımsız medyaya inandığını gösteriyor. E tabii yani üstelik parti e, ideolojik kutuplaşmalardan, parti aidiyetlerinden e, bağımsız olarak aslında eşit dağılan bütün topluma bir hissiyattan bahsediyoruz. Yani her konu bizi ayırsa da genelde politik bakımdan. iş medyanın görevine, işlevine gelince kimsenin bilinç bakımından bir sorunu yok. Fakat Türkiye'nin büyük çoğunluğu medyaya ilişkinde olumsuz görüşlere sahip. %52'den bahsediyoruz. Ve herkes şikayetçi denebilir aslında. Yani medyadan memnun olanlar çok çok daha az. Şimdi burada yani sadece mesela %80 medyanın demokrasinin işleyişine katkıda bulunması gerektiğini düşünüyordu. Fakat Türkiye'nin %40'ı gerçekten bu işlevi sağlıklı içinde medyanın yerine getirebildiğini düşünüyor. Yani Türkiye'de büyük bir sorun olduğunun çok büyük bir kesim farkında. Ve yani ideolojik kutuplaşmalar işin içine girmese eminim daha insanlar e, o parti aidiyetlerinden bağımsız e, cevap verebilseler bu daha da artacak. Çünkü benim gördüğüm e, iktidar e, partisinin seçmenleri e, arasında da böyle bir şikayet vardı. E, i̇nsanlarla konuştuğunuz zaman fark ediyorsunuz ki kimse aslında tamam işte bir takım e, iktidara yakın kaynakları dinleseler de kulak verseler de aslında taraflı olduğunun Doğru haber alamadıklarının farkındalar ve bir adeta e, alaylı vaziyette medya okuru yazarlığı da geliştirilmiş. İnsanlar farklı farklı kaynakları kendi görüşlerine çok aykırı olan kaynakları da dinleyerek aslında veyahut da işte sosyal medya üzerinden kendilerini doğrulamaya çalışarak e, bir e, doğru bilgi edinmeye çalışıyorlar. Bir çaba gösteriyorlar. Yani tek e, kanalla memnun olan ve rahat eden de yok. Evet Konda araştırmadan da Bekir da bunu belirten bir konuşma yani sohbet gerçekleştirmişti T24'te. Yani ağırlıklı olarak artık sosyal medyadaki portallerden daha doğrusu internet üzerindeki portallerden haber alındığını ve basılı evet. yayın organlarının artık bir şey aramadığını söyleyen doğrulayan şeylerde tespitlerde de bulunmuştu yanılmıyorsa. Evet çok net biçimde yani bu benim de gözlemlediğim bir şey ee, hem araştırmalarda hem işte kamuoyu araştırma daha büyük geniş çaplı saha araştırmalarında da e, hep aynı şey ortaya çıkıyor insanlar artık e, evet televizyon e, Türkiye'de birinci e, hala haber kaynağı veya medya kaynağı diyelim haber kaynağı pek diyemeyeceğim ama en çok izlenen en çok takip edilen Medya aracı olmayı devam ettirse de sosyal medya e, fena halde televizyonun tahtını zorlamaya başlamış durumda. E, ve bu giderek de daha artacaktır. Yani Çünkü aslında e, so sosyal medyaya veya işte genel olarak internet kullanımına çok çok da e, destekli bir ülke değil. Hem internet fiyatları aslında pahalı, yeterince kullanım kalitesi olduğunu ben düşünmüyorum. Fakat e, insanlarda demek ki bir, bir de bir ilgi var e, Bunun da artık Geriye çevrilebilir bir şey olduğunu da Düşünmüyorum e, Türkiye'nin e, yasaklarla Vesaire de zaten Wikipedia'nın e, iki yılı Aşkın süredir yasaklı olduğu bir ülkeden Bahsediyoruz e, Ve yasak kaldırılma yani Mahkeme kararına rağmen de uygulanmadığı Devam yasak ediyor evet. Evet, O da bir acayip durum yani Evet, yani dolayısıyla e, yani yapılır, yapılabileceği zaten yapıldı. E, YouTube yasaklandı, e, Twitter'a erişim gene kısıtlandı. Bütün bunları da yaşadık aslında. E, fakat bunların e, tutması değil aslında belki de sosyal medyayı çok daha fazla gündem belirleyici hale getirmesi söz konusu. Ben bunu çok ironik bir durum olarak görüyorum. Yani medyayı istediğiniz kadar basklayın. Büyük paralar dökerek e, satın alın, e, istediğiniz yapın ama insanlar bir yolunu buluyorlar. E, ve işte sosyal medyayı adeta e, medyanın kralı yapıyorsunuz. Asıl günden belirleyici yapıyorsunuz. Ve oradaki hashtaglerde e, insanların bütün her şeyi sizin en yasaklamaya, öğrenilmesini istemediğiniz konuları da konuşulmasına neden oluyor. Şimdi bunu çok gördüm ben. E, dedikodulardan tutun her türlü işte hükümetle ilgili e, aslında hiç konuşulmasını istenmeyen haberleri hepsi sosyal medyada gündem olunca insanların da gündemine giriyor ve insanlar bunları konuşuyorlar. E, televizyonda ne olduğunu konuşmuyorlar. Belki televizyonlar açık olabilir. Zaten gazeteler artık hiç neredeyse e, kalmadı ortada gibi bir şey. Çünkü bu saatten sonra gerçekten dünyada da gazeteyi okumak ancak bir gerçek entelektüel faaliyet olarak gerçekten kaliteli bir şeyi elinize alıp okuma çabasıyla gerçekleştirilecek bir efor diyelim. Onun yerine işte podcastlerden tutun. Dijital medyanın, sosyal medyanın farklı farklı örneklerini artık onlar, artık medyanın, gerçek güçleri diyebiliriz. Evet sizin bir de şey haberi vardı şimdi aradı. Bulamadık tam ama yani iktidara yakın olan medyaya da medya organlarına da son 7 yılda yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam çok büyük bir destek oldu ilan. Bir çeşit dolaylı sübvansiyon olarak yani 40 milyon Türk lirası mıydı neydi böyle bir destek haberi de vardı şimdi tam bulamadığım için yanlış, yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama böyle bir habere de rastladık geçen hafta içinde valla yani tabi bir, bir takım insanları zengin etmişlerdir gazeteci olarak geçinen bir takım insanları vesaire tebrik ediyorum <gülüyor> o insanları ve bu paralar akıtanları ama reel bir karşılığı yok bunun toplumda bir karşılığı yok %75.5 insanların e, medyada ve gazetedeki yayınların çoğunun taraflı olduğunu düşünüyor e, ve en azından ya da bir kısmının taraflı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla zaten de e, bütün partilerin, bütün seçmenlerin geneline bakıldığında bir e, medyaya karşı güvensizlik, medyanın e, satın alınabilir olduğuna dair de demek ki bir kanaat var. E bunların üstüne zaten yani yüz, e, araç olarak da kullanmanız mümkün değil. Evet bir takım şeyleri belki yayabilirsiniz fikirleri ya da işte bir takım gündemleri ama onlar tutmuyor karşılık bulmuyor. Çünkü insanlar e, alıcı değiller aslında kapalılar e, sizin vermeye çalıştığınıza e, bu ortaya çıkıyor. E, evet. Şimdi e, tabi enteresan yani, da bir durum oldu bu arada e, geçtiğimiz günlerde gene medyadan gidelim. E, İran krizi mi diyelim artık savaşı <gülüyor> <gülüyor> ee, bununla ilgili Türkiye'de mesela e, hep biz pozitif şeylerden konuştuk ama bir de e, işin diğer bir bardağın boş tarafından konuşursak e, ilk İran'ın karşılık verdiği söylendiği zaman işte bu Irak'taki e, Irak askeri üstlerinin bombalandı, Amerikan askerlerinin de normalde konuşlu olduğu üstlerden bahsediyoruz. Amerikan üstü değil ama Amerikan askerleri de orada faaliyet gösteriyorlar. 80 Amerikan askeri öldü diye bir açıklama gelmişti İran'dan ve Türkiye'de insanlar baya buna inandılar. Uzmanlar, yorumcular dahil olmak üzere. Bu bana enteresan geldi. Demek ki ilk başta bu anti Amerikan tutumlarının etkisiyle olabilir. Genel olarak dünyada medyaya güven kaybından bahsetmiştim biraz bunun etkileriyle e, uluslararası kaynaklar değil de e, ilginç biçimde İran'ın söylediği daha çok gündem oldu daha inanıldı en başta fakat sonradan ortaya çıktık ki aslında Iraklılardan e, e, dahi ölen yok yani orada çık evet. Amerikan askerlerinin boşalttığı söyleniyordu e, işleri zaten e, bu ilginç bir noktaydı. Buyur Can sen bir şey söyleyeceksin galiba. yok size onay vermek için evet. <gülüyor> ben de <Yapayım. izin>. <gülüyor> tamam. evet. deminki size. şeyi de e, bulduk benim e, gazete duvardan e, şimdi görebildiğimiz haber yeni çağ gazetesi yazarı Murat Ağaral'dan e, aktarılmış bir şey e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İBB'ye e, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde hangi yayın organlarına ne kadarlık kaynak aktardığını sormuş ve Köşe yazısında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen yanıtı aktarıyor. Bayağı ciddi bir şey. E, i̇ktidara yakın medya 2 yılda 57 milyon Türk lirası bir şey akıtılmış olduğunu söylüyor. Yani evet efendim. 2017 ile 2017-2019 2 yıllık Haziran arasında. Ufak bir ekleme de yapmak istiyorum ben bu vesileyle. Yani bugün Dünya Çalışan Gazeteciler Günü. Ee, bu vesileyle hep sizin de gazetecilikle alakalı olarak e, gününüzü kutluyorum. Ama bir yandan da dinleyicilerimize de teşekkür etmemiz gerekiyor. Böyle bir soru sorulduğu zaman hemen destek veren ve sorunun ne olduğunu, cevabın ne olduğunu bize hatırlatan dinleyicilerimiz var. Ahmet İhsan Bey de bunlardan bir tanesi. Ona da bu vesileyle bu haberi bize göz gö gönderip e, hatırlattığı için teşekkür evet, ederim. Evet, çok teşekkürler. Zitim Elhi yazarlı yazarlığı hakikaten ve araştırmak farklı farklı... Kanalları birbiriyle Çakıştırarak doğru habere Ulaşmaya çalışmanın da bir örneği herhalde Belki inca illa Herkesin takip edeceği bir yayın organı değil ama işte Doğru haber nerede doğru bilgi nerede Diye bir erişme çabası var Evet evet çok önemli ee, Muhakkak Şimdi yani kafaların daha da karışacağı Bir döneme gidiyoruz Aslında çünkü işte bu İran krizinin Kucağımıza attığı O kadar çok konu var ki bölgemiz için çok zor bir dönem tabii ki. Onun ötesinde dünya için de büyük bir sınav. Yani şimdi bu işler nereye gider çok ucu açık. Trump bu krizi bir kampanya vaadine dönüştürmüş durumda. Ki yani işte ben başkan olduğum sürece İran'ın nükleer güç olmamasına olmasını sağlayacağım gibi bir çıkışı vardı geçen gün ki konuşmasında insanların büyük bir heyecanla beklediği konuşmasını çünkü resmen aslında dünya barışı iki duda arasındaydı tam da yılbaşı öncesi kendisine işte eşine Melania'ya işte bir Melania'ya doğru soru yöneltiliyor yeni yılla ilgili yeni yıl dileği gibi veya yeni yılda kararı gibi ve dünya barışı diyordu. Çok ironik biçimde evet. ve Trump da buna karışarak e, dünya barışının o şekilde söylenmemesi gerektiğini barış isteyebilirsiniz ama falan gibi bir e, yani onun savaş üzerinden gidilebilir gibi. Belki de bu İran durumunu e, biliyordu bilerek o sırada bu cevabı vermişti aklının geri planında o vardı fakat biz bilmiyorduk tabii ki dünyanın geri kalanılar ve kaderimiz Trump'ın e, iki düzey arasında hakikaten bunu çok net hissettim ben geçtiğimiz günkü konuşmasında. Eğer çok daha sert bir konuşma yapsaydı belki bugün gün e, çok daha korkunç bir tabloyla karşılaşacaktık. Ama o korkunç tablo önümüzde hala duruyor. Çünkü e, çok da fazla bir şey değil. De, değil e, tabii şey tabii değil. hiç şüphe yok. Yani bir de mesela Trump e, yani zaten bir yalan söyleme rekortmeni olduğu ispat edildi. Yani bütün söyledikleri günde e, beş mi on beş gene şimdi elimin altında yok bu araştırma ya ilişkin haber ama 1000 evet. e... günde 15 bin yalan anlattı. Bin, evet, şey. evet. Yani başım, vardı bu. Şimdi benim de önümde yok ha, rakamlar ama öyle, öyle bir, bir şey. Ya o... yaklaşık olarak diyelim. Evet, müthiş bir şey. Hepsi ispatlanmış yani bunların doğru olmadığı bir... verilere bakılarak onaylanmış. Şimdi televizyondan da yayınlanan dün yayınlanan bir e, kom e, basın toplantısında şey söylemiş, Amerika Birleşik Devletleri, İranlı komutan Kasım Süleymani, Amerikan, Irak'taki Amerikan Büyükelçiliğini patlatmakla, berhava etme üzere olduğu için öldürdüklerini söylemiş ve herhangi bir kanıt vermesine de gerek olmadığını söylemiş. Bu açık demiş. Yani bir sormuş çünkü bazı oradaki basit toplantısındaki gazetecilerden bazıları bu işte çok Birleşmiş Milletler kurallarına göre de çok yakın tehlikede ancak yapılabiliyor ve hemen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine haber veriliyor filan ya o yani Başkan yardımcısı Mike Pence de çok halkla şey yapıp paylaşlamayacak kadar hassas bilgiydi filan demişti. Biz bunu yaptık ve sebep yok demiş yani gazetecileri de gayet açık birisi öldü askeri askerlerimizden dördü de yaralandı filan dolayısıyla biz de bunu yaptık bu uçuracaklardı peki kanıt kanıtlı lüzum yok zaten apaçık ortada demiş evet ya bu arada ben arayı buldum evet 15.413 Yanlış veya ya, e, yanlışa sevk eden açıklama yapmış, manipülatif açıklama yapmış yani Trump. E, dolayısıyla bu 2017'den bahsediyoruz. 2017 boyunca. E, bu da yani hakikaten e, ya. sarsıcı bir rakam. E, şimdi yani işte, gerçeğe her zamandan fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bu e, Ukrayna uçağının da düşürülmesi veyahut da işte düştü mü düşürüldü mü daha doğrusu tartışması evet. çok da önemli çünkü 176 kişinin canından bahsediyoruz ben de enteresan bir şekilde geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya yolun düştüğünde o Tahran uçağının anonsunu şey, aynı zamanda iniyordu çünkü İstanbul ile beraber görmüştüm şimdi günler sonra o uçağın aynı tarifeli uçağın yerine ulaşamamış olması ve büyük de bir gizem var şimdi. Kanada çünkü Justin Trudeau Kanada Başbakanı dün çıkıp açıklama hmm. yaptı. Dün bütün gün zaten yavaş yavaş bu yöndeki açıklamalar İran'ın füzesinin aslında düşürmüş olabileceğiyle ilgili açıklamalar üst üste geliyordu. Fakat ilk resmi açıklama Trudeau'dan geldi. Ondan önce Trump çok korkunç bir şey olmuş olabileceğiyle... Ilgili İçinde bir bazı hissiyat var evet, evet. evet yani bu istihbarat, farklı istihbarat kanalları bunu doğruluyor demişti Trudeau'da. Şimdi tabii İran'ın kendisinde geçmişinde büyük bir böyle aslında yolcu uçağının düşürülmesi durumu var Amerika malum. Ee, İran uçağını vurmuştu daha önce. Ve Sivil uçağını. personel ve sivil yolcuların da sayısını evet. hatırlamıyorum ama 170 gibi bir rakam maddeye evet. kalmış yani. Evet ve, ve o zaman da e, yani o yanlışlıkla vurulması e, söz konusu işte e, denmişti. E, fakat o konu e, bir anlamda sineye çekildi e, tamamen işte şey ortadan kalktı gitti gibi şimdi burada bir e, o intikam mı var gerçekte bilinerek alınmaya çalışılan e, yoksa tamamen bir tesadüf mü Tabii Ukrayna'da herhangi bir ülke değil yani bu Trump'ın aziz süreci vesaireyle ilgili çok gündeme de gelmiş bir ülke komplo teorilerine girmeye hiç gerek yok ama eğer aynı daha önce Amerika'nın yapmış olduğu o korkunç durum tekrarlanıyor mu hata mı yapıldı nedir Yoksa hakikaten bir teknik arıza mıydı? Bunlar tabii açıklığa kavuşturulması lazım çünkü uluslararası ilişkilerde buna ihtiyacımız evet. var her şeyden önce. Ama yani... o artık <gülüyor> beraber olmuş bir durum uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk tarihi. Mesela şu anda elimizde şu anda konuştuğumuz iki haber yani... Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle kazara vurulduğuna dair kanıtlar var diye açıklama yapıyor. Resmi açıklama. İran Sivil Havacılık Kurumu da resmi açıklama yapıyor. Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle kazara vurulduğuna dair, vurulmadığına dair elimizde kanıtlar var diyor. Buyurun buradan yakın. Yani her ikisi de resmi açıklama. E, tabii ya, <gülüyor> i̇kisi de kanıt böyle... var diyor. Evet, ya bütün bunlar tabii ki, e, yani ulusal evet, ulusal kokun döngünden e, çıktığı bir dönem. Zaten mesele de o. Bu arada hatırlatmak gerekirse 1988'de İran uçağı vurulmuştu, e, bir Amerikan askeri e, aslında şeyin arasında kalıyor. Yani e, tamamen 290 kişi bu arada. 290 ha, Murakam evet, Evet, e, veya yani işte de, denizden bir e, Amerikan e, gemisinden atılan süzeli. Şimdiki, ya bu bütün bunlar çok ağır aslında bir e, tablo. Malum daha önce de işte e, 2014'te e, Rusya'ya atfedilen bir olay var Ukrayna'nın üzerinde gene bu sefer Malezya hava yollarının e, uçağı evet. vurulmuştu. Yani ondan da bahsettik, Cağanda bahsetmişti. Evet. evet. Dolayısıyla bunlar aslında tabii çok karanlık bir tarih, konuyla hiç alakası olmayan insanların kurban gittiği durumlar. İşte o yüzden gerçeğe her zamandan fazla ihtiyacımız var. Ve ben üçüncü dünya savaşı nitelemesi yapmıştım. Bunu yapmamın sebebi tamamen işte biraz önce konuştuğumuz uluslararası hukukun, uluslararası kuralların, kurumların ortadan kalkması, onların iş, işlevliği, e, sizleşmesine ilişkindi. Ya elbette ki bir çatışma dünyası içinde zaten yaşıyoruz. Ortadoğu'da işte e, Suriye Savaşı hepimizin gözünün önünde gerçekleşen e, ve müthiş felaketlere yol açan bir e, çatışma zaten. E, mesele sa sadece çatışmalar değil ama aynı zamanda şu noktada İran ve e, Amerika arasında yaşanan bütün uluslararası kurumların ee, ve işte uluslararası ilişkilerin iş, işlevsizleştiği bir e, çatışma, çekişme hali. İşte o yüzden ben 3. Dünya Savaşı demiştim. Çünkü 2. Iki, Dünya Savaşı'ndan bu yana kurulan ne varsa aslında e, barış mimarisi olarak yapılabilen ne varsa hepsinin al aşağı olması söz konusu. Evet, barbarlık çağına geçiş diye de onu da evet. niteliyordu zaten kriselcizde. Galiba sonuna geldik. Evet. Kapatırken bir gene çok Trump'tan gittik. Malum Amerika'da da önemli bir çevre yasası durumu söz konusu. Bir yandan Trump dün evet sonunda kendi ağzından duyabildik. İklim krizi bir yalan değildir. Atmasyon değildir. Dedi e, İran açıklamaları arasında fakat bununla beraber e, bizim hep ÇED raporları olarak bu, bu bildiğimiz e, çevreye etkilileriyle ilgili projelerin vesaire e, Amerika'da bu tip işte projeler herhangi bir altyapı çalışmaları yapılacakken gereken çevreye etki raporlarının artık e, çöpe atılması yapılmaması çok daha yumuşak analizlerle geçilmesi gibi bunu sağlayacak bir yasayı da aynı zamanda Amerika'nın başına ve dünyanın tabi başına sarmaya çalışıyor Trump. Bunu da hatırlatalım. Evet. evet. Aynen öyle. evet. Günde 42 kuyruklu yalan söyleyen bir dünyanın en güçlü devletinin başındaki insandan ya, kaderimiz böyle adamların elinde sadece Trump da değil hmm. yani şimdi hepimiz bütün dünya olarak başımıza bu adamları sardık ve şimdi hepsi erkek <gülüyor> Sözmeyi evet, evet. dışarı nedense Ama kızla erkekle evet. yeni bir kuşak da geliyor Onun için de benim umudumun olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim ah, Çok geç olmadan tabii Tamam söyleyecektim Bu notayla bitirelim isterseniz evet. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere Seyyare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 Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, çok dikkat çekici bir haber var. Onu bir sana soralım diyorum. Ba Barcelona futbol takımı otobüsü Suudi Arabistan'da kaybolmuş. <gülüyor> Suudi. Allah Allah. Barcelona'dan Suudi Arabistan'a nasıl gitti acaba otobüsü? <gülüyor> Sa çok sapa bir yer değil mi? <gülüyor> Kara bağlantısı nereden? İran, Suriye üzerinden kurulabilir de oralarda bu aralar sakıncalı olsa gerek. Tabii yani şimdi Barcelona'dan işte vuracak oradan e, Fransa, işte İtalya falan filan derken Karayola gitse işte İstanbul Boğazı'nı geçecek zaten. Kanal İstanbul daha yok. Oradan geçemeyecek. Işte Boğaz köprüsü, üçüncü köprüyü kullanır. Üçüncü köprü falan bilmem. Evet. Bence hani 5-6 günde gidilir sanki. <gülüyor> evet yani Suudi Arabistan'ın ciddi kentinde Atletico Madrid'de oynanacak İspanya Süper Kupası yarı final maçı öncesi kentte kayboldu diye T24 haberi var. Çok ilginç. Yarı finalde işte Suudi Arabistan'ın bu karşılaşmayı kazanan ekip Valencia'yı 3-1 yenerek finale yükselen Real Madrid'in rakibi olacak ama... Barcelona yenildi bu arada öndeyken 3-2 kaybetti bir de. Öyle mi? Ha, evet. evet. Kente kaybolmuş giderken. Otobüs şoförü stadyumu karıştırmış. Yolu kaybettikleri yine da kaybettiler. Ee, evet. Aslında çok güzel bir yerden girdiniz. Yani bugün son 10 yılın dünya sporunu çok güzel özetleyen bir şey olduk. Mi? Evet. Mikrokazmız. Ee, şimdi Suudi Arabistan'da Barcelona <gülüyor> ne maçı ya bu falan diye 10 <gülüyor> yani yıl önce okusaydık ne bu ya falan diye sorabiliriz. Evet. Alışılmadık bir durum. Şimdi bu sporda herhangi bir geleneğe sahip olmayan, bu işe hiç girmemiş bazı ülkeler. Yani her ülke yapıyor da bu hiçbir geleneği olmayan bazı ülkeler. Bunlar ağırlıklı körfez ülkeleri. İşte Katar. Katar herhalde 20 yıldır bilinçli olarak böyle bir politika izliyor. İşte futbol okulu kuruyor, uluslararası organizasyonları alıyor. E, büyük, işte büyük şampiyonları organizeci hatta dünya kupası yapacak e, dünyadaki bir sürü önemli takıma şirketleri yoluyla veya işte yatırım fonlar aracılığıyla sponsorluk yapıyor işte takım satın oluyor falan. E, şimdi bu Muhammed bin Salman değil mi prensin ismi? Evet. Ha o, onun biliyorsunuz vizyon 2030'du galiba. Değil MBS, mi? O... Evet. Evet, MBS. Bizyon e, 2030 projesi işte 2016'da mı açıkladı onu? 4 yıl olmuş demek ki. Galiba, evet. e, ona yönelik olarak yani Suudi Arabistan şeyi keşfetti. Yani küçücük komşu şey yaparken e, sporu böyle bir soft power unsuru olarak kullanırken biz neredeyiz ya? diyerek e, büyük bir atılıma girişti Suudi Arabistan. E, i̇şte bir sürü e, organizasyon adaylar. Şimdi formülü bir Grand Prix'si var işte mesela parayı basıp İspanya Süper Kupası'nın ki bir yeni bir format tek bir maçla oynanmıyor Süper Kupa yani iki yarı final bir final bir dörtlü final gibi oynanıyor organizasyonu ülkelerine almışlar mesela? düşünebiliyor musun İspanya Süper Kupası bu <gülüyor> görmedik bir örnek değil işte galiba Fransa Süper Kupası mesela Çin'de oynanmıştı İtalya Süper Kupası Libya'da oynandı. Falan. Tek maçlık biraz da bu süper kupalar böyle semboliktir ya. Yani, lig gibi önemi değil tabii. Hani. O yüzden e, parayı basıp almışlar. E, ve işte, bu üç maçlık mini turnuva şeyde oynanıyor yani. E, Sütlerbistan'da oynanıyor. Alakasız bir şey. Taraftarlar falan gitmedi İspanya'dan. Seyirci falan yok. E, hatta bu süper kupanın yeni ihalesi açıldı. İspanya Devlet Televizyonu falan şeyler girmediler yani İspanyolki kanallar. Kim aldı? Özel kanalların biri aldı sonunda ama e, bir sıkıntı oldu yani İspanya'da. Ama takımlar demek e, karşı çıkmadılar ki gidip oynadılar. Tabii asıl mesele de Hı. orada Hı. zaten. Yani her şeyin e, başı kesinlikle para ve kar olduğu için... Bu da böyle şey yapılıyor. Yani ben bir ara düşündüm. Acaba Endülüs Emevilerinden dolayı ama o zaman da Gırnata takımından birisi gelmesin. Gırnata'dan bir takımın olması lazımdı. diğer bir Arap bağlantısı kurmaya çalışıyorum biraz. Endülüs'ten şöyle Sevinya'dan şey, olur mu? Sevilla olur mu? Malaga falan. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilginç yani. Evet böyle bir e, hakikaten mikrokozmik bir olay. Bu arada peki şey... E, ne konuşuyoruz? Bir de Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş. Şimdi Galatasaray'a mı gelecek? Geçen hafta biliyorsunuz konuşmuştuk o mevzuyu biraz. Evet, yani ben evet. bir siyasi baskı olduğunu olduğu kanaatindeydim. Bunun üzerine de Arda Turan işte Başakşehir'le olan kiralık oyuncu sözleşmesini feshetti. Hani önünü açtı aslında ama Galatasaray'da bir sanki çekişme var yani başkan istemiyor mu Fatih Terim'in tam durumu anlaşılmıyor böyle bir yarım ağız istiyor gibi sanki ee, yani o Galatasaray'daki şey görüyoruz tekrar bir e, otorita sıkıntısı var ee, zayıf bir yönetim ve özellikle taraftan nezdinde çok güçlü bir teknik direktör olduğu için e, biliyorsunuz Fatih Terim şey gibi der yani teknik direktör futbol direktörü basın sözcüsü e, tesis sorumlusu ee, Efendim, kısacası imparator diyelim Ee evet, yani Aslında bir kulüp şemasına hiç uymayan bir şekilde davranıyor Çok garip bir durum ee, Yönetimde Onu tabi taraftara karşı Çok preklici bir yönetim yok açıkçası Başkan da öyle ee, Tüm bu konularda Onu kamuoyu ve taraftarla Karşı karşıya bırakıp Teknik sektörü, işte Biraz konulara onlara falan odaklanmak istiyorlar Onlarla uğraşıyorlar Kulüplerde malum bir sürü sorun var. Yani borç, harç, tesisler falan. Biraz yönetimin içine geliyor açıkçası. Ama böyle bir kritik konu olduğunda da işte bir ağız birliği olmuyor yani. Garip bir durum. Ya yani Burada çünkü bir söz değilse artık üzerinde çok tartışma olmaması lazım. Yani trans, ara transfer dönemi ay sonuna kadar devam ediyor. Daha 3 hafta var değil mi? 4 hafta mı fazla, evet, fazla var evet. Yani bir sürpriz olur mu? Çünkü Galatasaray bir takım transferler yaptı. Yazın yaptıkları yetmiyor gibi. Hatta giden oyuncular falan da olacak herhalde. Ama yani şöyle de bir, çok önemli bir... Herkes için fazla önemli olmamakla beraber benim gibi bazıları azınlıkta kalanlar için de önemli sayılacak bir etik sorun da var. Yani ta, milli takımın uçağında teknik... O zamanki milli takım teknik direktörü Fatih Terim'in de görmezden geldiği bir gazetecinin... Ee, üzerine saldırması olayı var. Bilen meşin içine yani Geçen aslında konuştuk. Ee, yani hem etik sorunu var hem performans sorunu var. Evet, yani evet. E, yani bir etik kısma bakarsanız son işte değil mi? Kaç çılı? 2016 son 3,5 yılı bir felaket geçti Arda'nın. Yani 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan beri aslında Herhalde önce yani 2006'dan 2016'ya e, Türkiye'nin önemli bir yüzü, önemli bir futbol yüzü ve herhalde ülkenin en çok sevilen oyuncusuydu. Yani Galatasaray'da yetişip Galatasaray'dan İspanya gitmesine rağmen bence e, birçok diğer takım taraftarının da benimsediği sevdiği bir isimdi. Pozitif bir isimdi. İşte oradan Atletico Madrid'de oynadı. Çok başarılı bir dönemde. İspanya'da lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi finali. E oradan Barcelona'ya gitti. İlk bir, bir buçuk sezon fena değildi. Sonra e, müthiş bir düşüş. İşte İlk takımdaki tartışmalar, e, orada Fatih Terim'le başlayan anlaşmalılık var. Sonra e, mil takım uçağında bilenmeşe saldırıp tartaklaması. E, aynı sonunda da bu gece kulübündeki olay tabii felaket. Hastanedeki peşinden yani bir... Kriminal vakaya dönüştü. Kriminal vakaydı resmen evet. yani. Darp vesaire. vesaire. Evet, yani sıradan bir kişi olsaydı Arda turan yerinde şu anda serbestçe dolaşamıyor olabilirdi. O olayda yani hastaneyi silahla basmak. Değil mi? Atış açtı bir de orada. Yanlışlıkla silah atış aldı ya da. Silah herhalde bir de kaçak silah falan. Rus silah daha doğrusu. İşte gece kulübünde darp var, saldırı var, taciz var. Hepsi var. evet yani, yani, o, bilinir, Türk ceza kanunu ya da uluslararası ce, ceza normlarına geçecek her türlü olayın var. Yani darp, hakaret, silahlı saldırı hepsi var. Ama etik bir sorun teşkil etmediği anlaşılıyor. Evet. Yani tabii Türkiye'de şöyle oluyor. İşine gelince kulüpler <gülüyor> kendilerine göre yontuyorlar bu meseleleri de yani, bir de şey meselesi var. Yani Performansı o kadar düşük ki Arda Tuğra'nın. Ee, o kadar kötü durumda ki yani hiçbir sahada katkı sağlayamaz. Ee, yani benim e, zannımca e, kanaatim şu, Arda Turan e, 33 yaşında olacak sanıyorum. Bu ay içinde. Ee, yani bu performansı da gözüküyor. Kariyerinin sonunda. Hani bu sezon oynar ya da hani üzerine bir sezon daha en fazla yarım yamalak. Ve sonrasını kurtarmak için bir hamle tabi bu. Bir PR hamlesi. Hani Galatasaray'a gireyim de Galatasaray'la olarak kariyeri bitireyim. Galatasaray'la turnuvalar Turan olarak anlayayım. Tekrar hamlesi. E, futbol sonrası yaşama bir yatırım aslında. Belki çünkü sonra bir kulüpte görev alır. Televizyon yorumcusu bile olsa Galatasaray'la olarak anılmak başka türlü olur orada. E, hep buna bir yatırım. E, yani tabi Galatasaray'ın bu oyuna düşmemiz gelmemesi lazım. Ee, ama bu şeyi kestiremiyorum gerçekten. Yani yönetim kulüp içindeki çekişimi nereye götürür ee, durumu kestiremiyorum. Evet gene spor yerine tamamen politik ve mali hesaplara döndük. Peki spor olarak e, nereden konuşabiliriz? Pozitif bir şey daha yani, söyleyelim. Poli yani şöyle tabii yine, <gülüyor> e, bir mevzu açacağım ama yine için... E, siyasi olacak. Bu hafta ilginç bir gelişme oldu. Şimdi Olimpiyat yılındayız malum 2022 e, Tokyo yaz oyunları var. Temmuz sonu Ve Ağustos başında e, Japonya'nın başkenti 1964'ten Sonra ikinci kez Kaç yıl oluyor? 56 yıl oluyor galiba. 56 yıl sonra Yaz Oyunlarını el sahipliği yapacak Çok hevesliler Büyük harcamalar yapıyor. Ben Adaylık sürecinde Tokyo'yu Bir Türk Medya grubuyla bile gezmiştim. 2013'ün başı olması lazım. Demek ki yani oylamadan bir alt ay kadar önce ee, daha eski Olimpiyat yıkılmamıştı bile. Şimdi yıkılıp tekrar yapıldı. Ee, ya yani belki kritik mevzu var tabi yani sportif bir sürü yıldız ve e, önemli olay bekliyoruz. Ama e, Olimpiyat şartının e, 40. ve 50. Hı -hı. Maddeleriyle ilgili kritik gelişmeler var yani 40. madde e, Olimpiyat dönemi boyunca tüm sporcuların e, bireysel sponsor sponsorlarıyla ilgili e, herhangi bir e, Brezilya sponsorundan çıkaran herhangi bir eylem yapmalarını yasaklıyor yani o Olimpiyat dönemi boyunca işte Olimpiyat köyünde, Olimpiyat tesislerinde e, sadece şeylerin. Ee, Uluslararası Olimkiyat Komitesi'nin anlaştığı sponsorların markaları ön plana çıkarılabilir. Öyle mi? Başka, e, başka markaların ön plana çıkması e, şeye aykırı. Yani elbette siz işte anlaştığınız spor markasının ayakkabısını giyeceksiniz ama işte ne bileyim e, bunu özellikle belirten bir şeyi dövmeye vesaire falan filan bu tip şeyler e, sakıncalı olabilir. E, sporcular da şimdi e, hatta işte şeylerin üzerinde sadece mil takımın herhalde anla, mil takım hangi markayla anlaşmışsa işte onun e, şey olacak. Yani tabii sportif malzeme dışında sponsorlar da olabilir. Birçok sporcunun farklı alanlardan sponsoru var. E, artık sporcular ise buna e, karşı çıkıyorlar ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi bir tepki var. Yani bunun Avrupa Birliği rekabet hukukuna aykırı olduğu söyleniyor. Hem mesela Almanya'da böyle bir dava açıldı ve Alman sporcular aslında bu 40. madde olimpiyat şartı, olimpik şartının 40. maddesini e, maddesinin uygun olmadığını e, e, Almanya mahkemelerinde e, belirlediler. E, Kanal olimpiyat komitesi bu hafta bir açıklama yaptı. Yani olimpiyat komiteleri, ulusal olimpiyat komiteleri şeyi gevşetiyorlar. Hmm. Kendi ulusal e, politikalarını bu konudaki gevş, gevşetiyorlar ama tüm dünyada tüm sporcuların e, ...karşı çıktığını söylemek lazım. Yani bazı sporcu örgütleri var, Global Athlete gibi. Ee, bu mevzuda tavır ee, yani Olimpiyatlarda artık durumun değişmesi gerektiğini... ...çünkü bu sponsorluk... ...birçok sporcu için çok önemli bir gelir kaynağı. Yani bu, biz futbol ya da üstü değil tenis gibi düşünmeyelim. Yani Birçok olimpik sporda... ...böyle bir yarışmadan elde edilebilen geliri yok. Şimdi mesela yeni yeni, yani şeyi düşünelim... E, olimpiyatların üç temel sporu nedir? Çok önemli olan atletizm, Anladın. yüzme, jimnastik. Evet. Yani bunlar hem Olimpiyatlarda çok yarışması çok dalı olan, çok madalya veren hem de e, yani bir Olimpiyatlar tarihi dediğimizde işte en büyük sporları bu dallarda hatırlıyoruz biz. Çok normal, yani futbol atılamayız. E, takım sporları biraz daha geri plan düşüyor ama e, atletizmde olmasına rağmen, mesela yüzmede ilk defa ya da son yıllarda biraz sporcuların para kazanabildiği yarışlar var. Hatta şimdi yüzücüler bir alternatif International Swimming League kurdular. İşte Avrupa'da ve Amerika'da özel yarışlar oluyor. Londra'ya da geldiler. Yani biraz daha fazla, fazla para kazansın. Diye Jimnastikçilerin öyle bir sorunu var. Yani ancak ülkenizde yıldızı bir isim olup sponsor bulacaksınız ama o sponsoru da şeyde kullanamayacaksınız, vurgulayamayacaksınız. Yani en önemli kariyerinizin en önemli yarışmasında. Sizle ilgili hiçbir şey de gözükmeyecek o iki hafta boyunca. ilginç bir durum. Bu sporcu bir de bu olimpik şartın 50. maddesi var. Bu da şeyle ilgili olimpiyatlar boyunca siyasi eylemlerle ilgili. pazar günü Uluslararası Olimpiyat Komitesi 3 sayfalık bir açıklama yayınladı bu 50. maddeyle ilgili. Ve şeyi hatırlattı tüm sporculara. İşte olimpiyat tesislerinde olimpiyat köyünde, madalya <gülüyor> seremonisi ve diğer seremonilerde, açılış töreninde, kapılış töreninde herhangi bir e, siyasi, dini ve e, ırkla ilgili mevzuda e, eylem yapmak, işte e, söz söylemek vs. yasaktır. E, bunu tekrar hatırlatıyoruz. Yani böyle bir eylem olduğu takdirde önce Ulusal Olimpiyat Komiteleri, sonra da Ulusal Olimpiyat Komitesi yaptırım uygulayacaktır. Ama yaptırımın ne olduğu belirli. Çünkü bu şey... Üç bir bölüm kalmış. hani Yaptırımı kimin uygulayacağı konusunda bir şey var. Üç sayfanın en sonunda ama yaptırımın ne olduğunu bilmiyoruz. <gülüyor> bu ilginç. Peki ee, mesela oyunculardan bu işte hassas olan biri varsa, birileri varsa ve iklim krizinden bahsedecek olsa bu siyasi demeç vermeye mi geçecek? ya da? <gülüyor> El Evet. Mi? evet ee, bu ilginç. Ha. Bu arada Uluslararası Olimpiyat Komitesi sporculara bir olanak vermiş. Nerede olabilir? Basın toplantılarında. Hmm. Basın toplantılarında vurgulayabilirsiniz diyor böyle bir hani şeyiniz varsa. Ama yani mesela satışındaki madalya töreni ya da yarışta değil. Ya da salondaki, havuzdaki yarışta ya da madalya töreninde değil. Ama basın toplantısında herhalde böyle bir soru gelirse sporcu yanıtlayabilecek. Buna bir engel yok. Orada en azından öyle bir imkan vermiş. Evet, bizim bu spor programında en çok üzerinde durduğumuz haberlerden biri olimpiyatlarda işte ırk ayrımına karşı çıkan atletlerinden bahsetmemiz söz konusu olamayacak madalya töreni evet. Yani işte 1968 hatırlayalım. Ee, John, John, Thomas Smith ve John Carlos'un siyah eldiven yani yumruk gibi bir eylem olup benzer bir eylem olursa şey olacak demektir. Bu e... Yani herhalde madanları geri almazlar ama belki o oyunlardan ihraç mı edecekler ne yapacaklar bilmiyorum yani 68'de öyle olmuştu çünkü. Belki hapse atarlar. <gülüyor> e, şöyle oldu çünkü geçen yılın ortası Pan-Amerikan Oyunları vardı. Yani bu Kuzey Amerika, Güney Amerika çoklu sporlar şampiyonası diyebiliriz yani. Orada Amerikalı jimnastikçi mi hangi sporcu Milli Marş sırasında diz çöktü. Mesela böyle bir eylem de yani Milli Mars madan Madalya kürsüsünde... Amerikan futboluydu galiba. Yok yok Aa, iyi. Bu Panamerikan oyunlarında yani. bir şey sporcu yani. Pardon. Ee, bir yani. olimpik sporculardan birisi. Bunun üzerine zaten biraz tekrar tartışma çıktı. Ve hani olimpiyatlara bir yıl var. Seni olimpiyattan olacak. Evet. Amerikan futbolunu da ya. tabii yapıyorlar. O ayrı. Onu da konuştuk tabii etraflıca da. Tabii tabii. Evet. O, o da mevzu daha zor. Çünkü Amerikan futbolunun e, hem patronları hem seyircisi çok daha şey Amerika'daki... Trump seçmen olduğu için, Trump bağışçısı ve seçmen olduğu için evet. orada mevzu biraz daha zor yani basketbol gibi değil. Ama şimdi Olimpiyat spor mu yani 200 işte 8 ülkeden 106 ülke mi? 206 ülkeden yarışmacı ve seyirci olacaktır Tokyo'da çok bütün dünyanın buluştuğu bir nokta. Mesela bir milli marşı protestosu için yani şöyle diyelim bir Türk sporcu asker selam verirse muhtemelen onu siyasi şey algılayacaktır. Eskrimmiş efendim bu arada. Buldum ben haberi. Eskrim mi? Tamam. Eskirmiş. Olabilir. Evet. Bir de tabii e, sürenin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama Megan Rapino gibi birisi e, katılacak mı mesela e, futbol? Tabii mu? tabii ama kesinlikle. Şimdi Enkül... o zaptıraptı altına almak biraz zor alabilir yani. Ee, erkek futbolunun tersini kara futbolu için olimpiyatlar çok önemli. Evet. Malum erkeklerde çok 1930'dan beri Dünya Kupası olduğu için ve çeşitli yaz sınırlamaları olduğu için e, olimpiyatlarda futbol biraz e, yan ürün açıkçası. <gülüyor> evet yani ölçülüğe, cinsiyetçiliğe ve sosyal eşitsizliğe karşı bir hamle yapar varsa orada Megan yani, o, şu bakayım. andaki eğer uygulamada bir değişiklik olmazsa veya uluslararası olimpiyat komitesinin politikasında sahada bir şey yapamayacak. Yani gol sevincini yapar. Ama tabi basın toplantısında Megan Rapinoe'nun Ayakları kadar kuvvetli dili e, basın toplantısında <gülüyor> soru gelirse tabii çatır çatır konuşabilir şu <gülüyor> andaki e, uygulamaya göre. Yani <gülüyor> orada ona engel bir durum yok. E, işte, bu, hani Bu siyasi mevzularda ya da aramcılık konusunda e, lafını esirgemeyen e, en önemli sporculardan birisi açıkçası. Yani bir, evet. bir şanslılık olmazsa o impiyatlarda da Amerikan bir takımına sahada olacak Kıya Ponya'da. Ondan geliyor başka sporcular da tabii o. Başka ülkelerden de olabilir. Yani bir de biliyorsunuz şimdi ülkeler arası, bir sürü ülke arası gerginlik var şimdi. Yani İranlı sporcular mesela. Değil mi şu anda? Yani bir bir gerginlik var. Yedi ay sonra, altı buçuk ay sonra İranlı sporcu altın madalya kazanırsa kürsüde Ante Amerikan bir hareket yapar mı? <gülüyor> Yapmak ister mi? <gülüyor> olabilir yani. Olabilir, olabilir. Hı. Baya ilginç. Peki bitiriyoruz. Ee, var mı eklemek istediğin bir şey? Ee, şimdilik yok ama önümüzdeki iki haftalarda şunu konuşacağız. Bu Avustralya'daki yangınlar e, herhalde spora da etkileyecek. Malum teniste şu an ATP Cup sürüyor. Erkeklerdeki ilk defa oynanan Avustralya'da ama e, bir sonraki pazartesi Avustralya çık başlayacak Melbourne'de. Oo. Yani Melbourne şimdilik birçok diğer şehrin tersine bu felaket yangınlardan bir parça daha az ağır gördü galiba. Yani Victoria eyaleti mi oluyor? Evet, New South Wales ve Victoria. New... Işte. ya yani yani. onlar herhalde Melbourne e henüz çok çökelmiş ama Eyalet sınırlarına gelmiş anladığım kadarıyla. Evet. Yangın Bilmiyorum şeyini etkiler mi? Yani bu iklim sebebiyle biz Art'dan çok böyle küresel spor etkinliği gördük mü? Görmedik ama, Hatırlamıyorum ama o, ha. Yani kür... çok önemli bir turdu mu olabilir yani böyle bir şey? Evet merakla onu da takip ederiz. Oradan da dinleyicilerimizle zaten mülakat yapmaya da çalışacağız. Peki çok teşekkür ederiz Al. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya evet, görüşmek haftaya üzere. Görüşmek Hoş bulduk. Alp Ulagay'la Spor. Evet bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü ve son haftanın son açık gazetesini. Evet efendim birkaç duyurumuz da var. Kanal İstanbul çalıştığı e, toplandı. Aynı zamanda toplanacak da. E, bu konuyla alakalı bilgiler önümüzdeki hafta içerisinde, e, önümüzdeki e, günler içerisinde veririz. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmacı yapacağı çalıştığı çok sayıda bilim insanı katılacak. proje ilişkin olumlu ve olumsuz görüşler. ...bir arada dile getirilecek... Ee, ...bizim de radyodan arkadaşlarımız da... E, ...orada görüşlerini aktarmak üzere... ...daha doğrusu görüşleri alıp... ...radyoda tutmak evet. üzere orada bulunuyorlar... ...aynı zamanda İstanbul... ...Senin İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu var... ...İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın düzenlediği... ...burada da aynı şekilde bu konuşmalar... E, ...yapılıyor... E, önümüzdeki ...kanal günlerde, İstanbul Sempozyumu nerede? E, ...yarın efendim hemen onu da söyleyeyim size... Böyle sorduğunuz zaman hemen heyecanlanıyorum. İstanbul Kongre Merkezi'nde 10 Ocak'ta deniliyor. Ee, Başladığı kanal istanbul.web sitesi yani. üzerinden kayıt yaptıranları e, açık olacakmış. İstanbul Tüm İstanbullular açık olacak olduğu söyleniyor. Saati var mı? Saati hemen paylaşılmamış efendim ama internet sitesinde aradığınız zaman rahatlıkla bulabilirsiniz. Tamam çok önemli bir konu zaten. E, Türkiye'nin e, dikkatlerini de haklı olarak üzerinde topladığı bir konu önemli evet. bir konu geleceğini ilgilendiren. Web üzerinden de yayın var. Evet. Bugün bugün evet. pek bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Zaman, Birazdan iklim Acil programımız başlayacak. Dünya çalışan gazeteciler günüyle alakalı iklim krizinin nasıl haberleştirildiğine dair bazı parçaları sizlere aktarmaya çalışacağız bu programda. Genç iklim aktivisti dostumuz Atlas Sarrafoğlu da Avustralya'daki yangına dair izlenimlerini bizimle paylaşacak. Orada olmasa da epey bir çalışmış herhalde. Bir şiiri de vardı. Onu da yayınladık zaten bu konuyla evet. alakalı. Peki, o zaman bitiriyoruz. Ömer Madre, ben Deniz Can ile beraber ve İnç olarakla bir ekip oluşturmaktaydık. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaç da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.